hacca girmiştik. İnşallah hacıta ilerliyor idik. Şimdi isterseniz şuradan bir başlayayım Mikat'a ona doğru geleyim. Mikat'a doğru geleceğiz. İçten başlayalım. Dışa doğru bir çıkalım. En içte ne var? Kabe var. Kabe'nin çevresinde Mescid-i Haram var. Haram baskınında Türkiye radyolara bir şey duyuruyorlar. Kabe yakınlarındaki Mescid-i Haram baskına uğradı diye. Şimdi Kabe'nin çevresindeki mescit nedir? Mescidi Haram'dır. Kabe'nin kendine ait bir kıymeti vardır. Sonra Mescidi Haram'ın bir kıymeti vardır. Mesela oradan kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan çok daha faziletlidir. Buna ait bir e, hürmeti, bir değeri, bir kıymeti vardır. Olan ne? Kadar? alan şu. Ne kadar mescidin aslı yapısı ne kadarsa o kadar. Bunu şunun için söylüyorum. Dünkü çerçevesi küçüktü. Gün geldi büyütüldü. Şimdi yeniden büyütülüyor. Bir cami ne kadar büyürse büyüsün aslı cami hükmünü alır. Bu genel bir kaidedir. Mescid-i Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat ettiğinde yaklaşık 40 metreye 40 metre civarındaydı. Günümüzde bunun herhalde bir yirmi kat olmuştur. Daha fazladır. Çünkü son büyüme şeklinden sonraki büyümesi dokuz kattır. Ondan önce de birkaç merhalede büyümüştü. Dolayısıyla bir mescid tekrar ediyorum. Ne kadar büyürse büyüsün asli mescid hükmünü alır. Tamam. Şimdi ne var? Kabe var dedik. Mescid-i Haram var. Onun çevresinde Mekke Haramı var. Mekke haremi bazı yerlerde artık Mekke şehri harem sınırına taştı gidiyor. Ama bazı noktalarda da henüz daha sınıra kadar Mekke şehri ulaşmadı. Tam dairevi değil, dalgalı ama Peygamber Efendimiz tarafından ve Hazreti İbrahim tarafından tayin edilmiş bir Mekke haram hududu vardır. Bunlar biliniyor. Efendimiz bunlar için işaretler göz göndermiş. İslam'dan önce de bilineni var. Ne gibi? Tenim'in bilinmesi gibi. Ne gibi? Mesela müşriklerin Hübeyb İbni Adi ile Zeyd İbni Desine'yi katletmek için Mekke'den çıkışları gibi. Mekke'den çıkarışları gibi, Tenim'e götürüşleri gibi. Neden Zeyd İbni Desine ile Hübeyb İbni Adi Tenim'de katletmişlerdir? Mekke haram sınırlarının içinde olmasın diye. Dolayısıyla böyle bir şeyi biliyorlardı. Bu bilginin kendi varlığını bir şey daha biliyorlardı. Mekkeliler haç mevsiminde haç İbrahim aleyhisselam'dan kalma olarak içerisine batıl karışmış olarak var. Nedir? Mekkeliler Arafat'a çıkmazlardı. Neden Arafat'a çıkmazlardı? Arafat Mekke haram sınırlarının dışındadır. Müzdelife ile Mine içindedir. Neden Arafat'a çıkmazlardı? Biz harem ehliyiz. Haram ehli, harem dışına çıkmaz. Hac için derlerdi. Dolayısıyla Arafat'a çıkmak kimin için gerekliydi? Dışarıdan gelen insanlar için gerekliydi. Onlar Arafat'tı, Mine'ydi, Müzdelife'ydi gelirlerdi. Ama Mekkeliler Müzdelife'ye çıkarlar, oradan dönerlerdi. Müzdelife harım sırının içerisinde olduğu için. Bu yüzden ayet-i kerimeye dikkat ederseniz siz de diğer insanlar gibi onların aktığı yerlerden akın gelin diye ne vardır? Mekkeli ile Mekkeli dışından gelenlerin hükmünün bu konuda farklı olmadı. Herkesin haç ile ilgili aynı güzel rakıplardan geçmesinin gerektiği yönündedir. Ayet-i kerime. Şimdi gerisin geri döndük. Bu bilgiler bu insanlarda vardı. Efendimiz diğer kalan bilgileri tamamlayarak böylece Mekke-Haremi diye bir hudut var. Bu Mekke'ye çok yakın. En yakını Kabe ile ölçü Kabe'den alınacak olsa teneyimdir, Yaklaşık 7 kilometredir. En uzağa Cevrane ve yaklaşık olarak yine Hudeybiye'dir. Bu istikametlerde yaklaşık 24-25 kilometreleri buluyor. Yani tam bir daire değil, dalgalı bir şekilde ne yapıyor? Mekke'yi, mükerremeyi kuşatıyor. Buranın kendine ait bir hükmü var. Mekke, hareminin içerisinde ihramlı olunsun veya olunmasın. Mekke'nin harem sınırları içindeki bir av avlanamaz. Tamam? Mekke'nin içerisinde kendiliğinden yetişmiş olan ağaçlar ve otların koparılması doğru değildir. Yine Mekke içerisinden mal bulan insan sahibini bilmiyorsa bu malın alması doğru değildir. Old, olduğu gibi kalması doğrudur. Veya kenara ise bir kenara koy, orada doğrudur. Ben genellikle abdest alırken saatimi bir yere koymam, öyle alışmışım. Pek de kaybetmem. Ama ihramlıyken koyacak cibim yoktu. <gülüyor> abdest alırken abdeste oraya koymuştum. Sonra da huyum olmadı. Saat orada unutmuşum namazı kıldım ve seyyaradan epey bir zaman dilimi geçti gitmiştir tahmin ettim sonra dedim ki kendi kendime Mekke haram bölgesidir hükmü de böyledir İnşallah dokunmamışlardı Sıf Allah Resulü'nün bu hadisine bina dedim gideceğim gittim saatim duruyordu <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru olan budur tamam buranın kendi ayet hükmü var gerisin geri döndük buradan başlayarak Mikat denilen sınırlara kadar bir bölge daha var. Bunun en uzağı Medine yakınlarındaki Zülhuleyfe'dir. Ve mesafesi 450 kilometre civarındadır. Bak deminki ki halkayla bunu karıştırmayı Mekke'nin çevresindekinin en uzağı 24-25 kilometreydi. 24 Bunun mesafesi ne kadar? 450 kilometre kadar. Oradan hafif Güney Batı'ya doğru in iniyoruz. Deniz sahiline yakın Cuhfe var. Cuhfe'nin mesafesi 200 km, 200 küsur kilometre civarındadır. Evet. Bakayım, kilometresini yazmışam. Evet, ki 283 km'ymiş net olarak. Şimdi tekrar bunlara döneceğim ama mesela Taif yakınlarında bir tane var. Harın ismiyle anılıyor. Mesafesi Mekke'ye bunun 75 kilometre. Yani nasıl içerideki Mekke haremi dairevi değilse bu da dairevi değil. Bir tanesi 450 metrekare en yukarıdaki. Bir tanesi 283 metrekare. Bir tanesi 75 metrekare. Güneyde Yelemlem var Yemen istikametinde 92 kilometre. Irak tarafına doğru yine hafif kuzey doğu bu 94 kilometre. İçlerinde en yakını ne? Tayf yakınlarındaki Kan denilen bölgedir. En yakını 75 kilometre, en uzağı 450 kilometre. Şimdi bu da neyi kuşatıyor? Mekke'yi Hicaz bölgesini dışarıdan kuşatan ikinci bir çerçeve. Şöyle düşünün. O dairevi ama gökyüzünde ay var. Ayın çevresinde bir hale var. Bu hale Mekke harami gibi düşünün. Daha geniş bir çerçeve çiz, çizin. Bu da nedir? Mikat sınırları denilen sınırlardır. Mikat sınırlarına beş tanedir. Bize rivayette gelen, hadislerde gelen beş tanedir. Tekrar ediyorum. 1- Zülhüleyfe Medine yakınlarında. 2. Cuhfe, sahilde, 3. Yelemlem, güney tarafta, 4. zat Irak tarafında, kuzeydoğuda, 5. Karn, doğuda, hafif güneydoğuda, Taif tarafında, Karn, K harfiyle Karn, Kaf harfiyle yazılıyor e, Arapçada, ne şeklinde Karn diye. Peygamber Efendimiz bunları bildirmiştir. Bunlardan veat-ı dışındakilerin hadisi müttefakun alehtir. ile ilgili gelen hadis Müslim'dedir. Sahih hadistir. Şüphesiz sözü olayım. Sahih hadistir. Dolayısıyla bu bilgiler bize ulaşıyor. Pekala yani bu hatlar çizilince, kuzeyden başlar çizilince ne oluyor? Bu konuların noktaları birleştirirseniz bir çerçeve ortaya çıkıyor. Ve bu çerçeve ortaya çıktığı zaman aradaki yollar yapılırsa, pek arada fazla yok ama arada yol yapılınca neye bakılıyor? Mesela zatürk karın arasına yapılacak olsa, böyle bir yol güzergahı olacak olsa ikisinin ortalama geçen haddın arasına burası şu bölgedeki mikatların hizasıdır diye yazı konuluyor. Böylece insanlar nereden gelirlerse gelsinler, sınırları biliyorlar. Ve bu sınırları geçmeden önce de ihrama girebiliyorlar. Şimdi tekrar gerisin geri döndük. İki türlü mikat var. Birincisine zamani mikat deniyor. Tamam. Zamani mikattan kast edilen nedir? Haç mevsimidir. Tamam. Bu haç mevsimi ne, neyi kast edilir? Haç mevsiminde ne murat edilir? Bir, şevvala'yı, Ramazan'dan sonraki ay İki, Zilkada'yı. Ondan sonraki ay. Üçüncüsü, Vilhicce ayının on günü. İmam-ı e göre Vilhicce ayının da bütünü. Ona göre üç aydır. Bize göre haç mevsimi iki ay on gündür. İmam Şafii Hazretleri'ne göre iki ay dokuz gündür. O Arafat'a kadar sayıyor. Tamam. Zamani mikat deyince içinde haccın yapılacağı zaman dilimi anlaşılıyor ve haç mevsimi diye adlandırılan bu zaman tekrar ediyorum bize göre iki ay on gündür Şevval Zilkade ve Zehriçenin onu İmam Şafi'ye göre dokuz gündür Zilkade, Şevval Zilkade ve Zehriçenin dokuz günü İmam Malik'e göre bu üç ayın üçü de tamam. ikincisi mekani mikat mi? asıl mikat deyince biz bunu anlıyoruz Bunlar da Zülhuleyfe, Cuhfe, Yelemlem, Zatürk ve Karındır. Şimdi bu emikat mahalleri ne işe yarıyor neyle ilgili? Bunu öğrenmek için de insanları da biz kaç ayırıyoruz? 3 ayırıyoruz. Bir, afaki olanlar insanları. üç ayırıyoruz. Üç. Bir başka ifadeyle ile ehli afak diyoruz. 2 ehli hil. Ehli hil kime diyoruz? Bu deminki saydığım mikat sınırları ile Mekke hareminin arasında oturanlara diyoruz. Tamam. Zülhuleyfe'den içeri, Cuffe'den içeri, bu arada Mekke haremi ile bu arada oturanlara diyoruz. Mesela cidde böyledir. Bu bölgede olan bir şehirdir. Mesela Yenbu var. Bu bölgededir. Yine Usfan diye bir bölge var. Şehir var. Peygamber Efendimizin Umre için geldiğinde hat değiştirdiği, daha Hudeybiye tarafına intikal ettiği yerdir. Orası böyle bir bölgedir. Yine işte Bugün Cumum diye adlandırılan Mekke'ye 45 kilometre mesafede olan bir yer var. Efendimiz'in Mekke fethi sırasında askerlerinin konakladığı, konaklattığı yer var. Merruz Zahran diğer adıyla. Bu yerler nedir? Hep bu hil bölgesinin içerisinde kalan yerlerdir. Bunların ayrı ayrı hükmü olduğu için yani söyleyeceğim. Şöyle Şimdi üçüncüsü de nedir? Ehli haramdır. Mekke haremi içerisinde bulunan insanlardır. Şimdi oraya bir kaydı daha yazın. Oldukça önemlidir bu. Bir bölgeye, bir beldeye bin, bir beldeye meşru giriş yapan insanlar hac ve umre açısından o beldenin halkı hükmünü alırlar. Tekrar ediyorum. Bir beldeye meşru giriş yapanlar giriş yaptıktan sonra o beldenin halkı hükmünü alırlar. Ne açısından? Haç ve Umre ile ilgili olarak. Tamam. Bu şey demek. Biz buradan gidiyor olsak Türkiye'den uçağımız nereden gidiyor? Kızıldeniz kenarına yakın gidiyor çok defa da Kızıl Deniz üzerinden gidiyor. Direktçe Cidde'ye gidecekse. Genellikle uçak rotası Kahire üzerindendi. sonra çaprazlama Kızıl Denize geçiyor. Oradan aşağıya doğru iniyor ve Cidde'ye varıyordu. Biz hangi Mekka'ta yakın geçiyoruz? Cuf'a yakın geçiyorduk. Dolayısıyla bizim Mekka'mız nedir? Cuf'u olur. Bu güzergahı takip eden Şam'dan gelen karayolu güzergahı da Cuhfe'den geçerdi. Onun için Türkiye'nin, Mısır'ın ve benzeri yerlerin, Suriyelilerin, Ürdünlülerin, Lübnanlıların mikat yeri olarak ne kaydedilir? Cuhfe daha ziyade zikredilir. Biz oraya gitmedik de, bu hattan gitmedik de nereye vardık? Medine'ye vardık. Medine'de ziyarette bulunduk. Artık bizim mikat yerimiz neresidir? Umre açısından Zülhuleyfe'dir, Medine'ye yakın olandır. Tamam. Bir şey daha. Biz vardık, Mekke'ye vardık, umremizi yaptık, bitirdik. Tamam. Bu meşru giriştir. Sıra hacca geldi. Hac sırasında kim gibi davranacağız artık? Mekkeli gibi davranacağız. Mekke'li hac için Mekke haram sınırlarının içinden ihrama girer. Biz de artık Mekke haram sınırlarının içinden gireceğiz. Biz direkt olarak Türkiye'den giderken hacca da hacca niyet etseydik neyle girecektik? Mikat sınırlarını geçmeden girecektik. Anlaşıldı? Ama vardık umremizi yaptık şimdi hac için ihrama gireceğiz. Nereden gireceğiz? Mekke'nin içinden gireceğiz. Artık Mekke'li halkının hükmünü alıyoruz biz de. Tamam Mekkeli birisi haç mevsiminden önce Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi. Şimdi hacca gidecek veya umreye gidecek. Nerede ihrama girecek? Nikat sınırlarına girmeden girecek. Artık bizim gibi afaki olduğu oran hükmünü uygulayacak. Ben Mekkeliyim evinle Mekke'de demeyecek. Ne yapacak? Dışarıda olan insan artık dışarıdaki gibi davranacak. Mekke'yi mükerremeye, Kabe'ye ihramla dönecek. Kaide budur. Şimdi detaylarını inşallah konuşacağız ama bu konuyu bir anlamanızı istiyorum. Dolayısıyla nedir? Bir ehli haram var. Mekke haramının içinde yaşayan insanlar. Bir hil bölgesi var. Mekke harami ile Mikat arasında yaşayanlar. Üç afakiler var. Mikatın dışında bütün dünyada yaşayan insanlar var. Hocam meşru bir işten kasıtlıdır. Bir... Şöyle diyeyim. Siz ihramla, ihramsız olarak var Mekke'ye girerseniz Ondan sonra ancak kurban kestikten sonra Mekke halkı gibi davranabilirsiniz. Tamam? Bunun bir cezası var. Yani onun için yani normalde girişin meşru bir giriş olması lazım. İbadet amaçlı İbadet Evet. Şimdi tekrar gerisin geri döndük. Afaktan gidiyoruz. Efendimiz ne diyor? İnsanlar bu sayılan noktaları ve hizalarını geçmeden... Eğer umre veya hacca gidiyorsa ihrama girmek zorundadırlar. Eğer bu noktaları bir insan ihramsız geçerse bu haremi şerife karşı, Kabe'ye karşı, kıblemize karşı hürmetsizlik sayılıyor. Hepki hurmete haram deniliyor. Bu veba günah da getirir, dünyevi ceza da getirir. Anlaşıldı? Şimdi afaktan gelen insan Hil bölgesine girecekse, iyi dikkat ediniz buna, hil bölgesine girecekse ihramsız girebiliyor. Ama Mekke Haramine girecekse ve Kabe'nin hakkını vermeden bu bölgeye giremiyor. İlk önce Kabe'nin hakkını verecek, bu da neyle olacak? Ya umreyle olacak ya haçıyla olacak. Tamam. Tekrar, ama Ciddi'ye gidecek veya Usfan'a gidecek, böyle bir yere gire, hil bölgesine gidecek, ihramsız gidebiliyor. Sonra usfanda çalıştı, işini bitirdi veya alacağı vardı, vereceği vardı, yaptı. Sonra usfandan Mekke'ye gitmek istedi. Bu insan usfandan Mekke'ye ihramsız da gidebiliyor çünkü hil bölgesi ihramsız gidebiliyor. Eğer ibadet edecekse, hac veya umre yapacaksa usfandan veya Mekke haram sınırlarından önce ihrama girerek yapabiliyor. Bunları tekrar hil bölgesinin yeniden konuşuyoruz. Hil bölgesinde oturan insanlar yani mikatla haram arasında oturan insanlar Mekke'ye ihramsız gelip gidebiliyorlar. Eğer nüsük kastıyla gittilerse yani hac ve yumrak kastıyla gittilerse sınırı geçmeden, Mekke haremi hudutlarına girmeden ihrama girmeliler. Hayır bir ihtiyaç için gidip geliyorlarsa bu insanlar gidip gelebiliyorlar. Mekke halkı da hil bölgesine İhramsız olarak girip çıkabiliyor. Gelip gidebiliyor. Ciddiye gelip gidebiliyor. Usfan'a gelip gidebiliyor. Ama Mekkeli bile olsa Mekkeli olan insan İstanbul'a gelse girsin geri ihramsız dönemiyor. Anlaşıldı? Afaki içeriye ihramsız giremez. Hil bölgesindeki insanlar en toleranslı insanlardır. Dolayısıyla onlar gidip girebiliyorlar. Tamam. Şimdi bütün bu bilgilerden sonra ve mikatlar hakkındaki ön bilgi ettikten sonra ne diyoruz? Haccınla ilgili bilgilere geçiyoruz. Hac hükmü itibariyle üç çeşittir. Bunu biliyorsunuz bu kolay. Bir, farz haç. Farz haç ne ediyoruz biz? Şartları gerçekleşmiş mükellef bir insanın ömürde bir defa yapmak zorunda olduğu hacca farsaç aç diyoruz. Gücü yeten, şartları oluşan bir insanın ömürde bir defa haç, ömürde bir defa fardır. Bir defa yapmak zorunda olduğu hacca biz ne diyor? fars diyoruz? farsaç diyoruz. 2. Vacip hac. Vacip hac nasıl olur? İki türlü olur. 1. Adam olur. İki, başladığı bir hacı yarım bırakması olur. Tamam? Üç, nafile hac. Geçemedikler. Haçta süratli olmanız gerekiyor yollarda kalırsınız. Eki vacip hac vacip haç ne nasıl vacip olur hac? Bir adamayla vacip olur. İki, Başlanılmış bir hac nafile hac yarım bırakılmışsa vacip olur. Tamam? 3. nafile hac. Farz hacını yapmış insanların adakta da bulunmamış daha sonraki yapacağı haclar nafile olur. Dolayısıyla kendisine ecir kazandırır. Bu hangi açıdan da hükmü itibarıyla haccın çeşitleriydi, tamam? Buna başına A koyun isterseniz A deyin, çünkü şimdi asıl mesele geliyor. B diyorsunuz, eda ediliş itibarıyla haccın çeşitleri, eda ediliş itibarıyla haccın çeşitleri. 1. Hacı ifrat tamam şimdi haçla ilgili bilgimiz oldu Hacı ifre tarif ediyoruz yani olur. bir hac mevsiminde bir insan sadece Hacca niyet eder ve sadece haccı gerçekleştirirse eda ederse diyeviyatte eda ederse buna haccı ifrat denilir. Ne yapıyorsunuz hac meselesinde umre yapmıyorsunuz, gidiyorsunuz sadece haccı diyorsunuz. İfrat demek ne demek? Ferdileştirmek demek. Tekle tek demek. Hac kelimesi buradan geliyor. Ne yaptık biz sadece hac mevsiminde hac ettik. Bunun adıdır hacci ifrat. Hacci ifrat üzerimizdeki hac sorumluluğunu düşürür. İki ibadet birleştirme olmadığı için hacci ifrat yapanın kurban kesmesi üzerine vacip değildir. Tamam. Hacci ifrat yapan kurban kesmez veya kesemez ifadeleri yanlıştır. Neden? Hacci ifrat yapan insan dilerse kurban keser. Bu müstahaptır. Ancak üzerine vacip değildir. Doğru fıkhi ifade ne olmalıdır? Hacci ifrat yapanın üzerine kurban vacip değildir. Böyle olmalıdır. Anlaşıldı. Ancak ben bir yerde yazmıştım. Arkadaşlar yanlış anladık diyorlar. hac ifrat yapana günümüzde kurban kesmesi tavsiye edilir mi? El cevap edilmez demiştim. Yanlış anlaşılmış biraz. Ne, neden tavsiye edilmez? Müstehab olmasına rağmen haç hakikaten gördüğün, varınca göreceksiniz yorucu bir ibadettir. Özellikle Arafat'tan iniş, mina ve müzerife günleri yorucu günlerdir. Kurban da o günlerdedir. Bir bu insanlar Hele de kendi şimdi başkalarına verip kestiriyorlar. Bir kurban keseceğim diye uğraşırlarsa ayrıca bir hırpalanıyorlar. Bir şey daha var bir de bu insanların kurban kestiği o günlerde binlerce milyonlarca hayvan kurban kesiliyor. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi yerine mesela tasattıkta hayırda bulunmak istiyorsa kendi ülkesinde kestirip fakirlere dağıtması Oradaki binlerce kurban kesiminden Belki daha hayırlıdır Pratik hayatla ilgili bir mesele Caiz olup olmamayla ilgili bir mesele değil Tekbir ediyorum hac ifret yapan bir insanın Kurban kesmesi caiz midir Caizdir Müstahaptır bundan ecir kazanır mı kazanır Ümit ediyorum ki Muhtaç olan insanların Yerde kestiği kurbandan Üzerine bu da vacip olmadığı için Daha fazla ecir kazanacağını Tahmin ettiğimiz için söylüyoruz Yoksa böyle bir şey diyemeyiz tekrar gerisin geri döndük. hac ifrat bu demektir. Bir hac mevsiminde bir insan sadece hac yapıyorsa bunun adı nedir? hac ifrattır. İki, Hac-i temettu. Bir insan bir hac mevsiminde Ve aynı sefer içinde hem umre yapıyor hem de haç yapıyorsa bu ikisini ayrı ayrı ihramlarda eda ediyorsa buna hacı temettü denilir. Şöyle diyeyim, pratik anlatayım. Diyelim ki Türkiye'den gidiyorsunuz. <gülüyor> Neye niyet ediyorsunuz? Genellikle insanımız hacı temettüye niyet ettiğini zanneder. Hacı temettüye niyet etmiyorsunuz. Türkiye'den giderken niye niyet ediyorsunuz? Umreye niyet ediyorsunuz. Niyet ettim Allah rızası için umre yapmaya diyorsunuz. Onun için ihrama girdiğinizi söylüyorsunuz. O Ya onu bana kolay kıl ki benden kabul buyur. Niye, niye niyet ediyorsunuz? Umreye. Vardık. İnşallah zikredeceğiz nasıl yapıldığını. Tavafınızı yaptınız. Saygınızı yaptınız. Saçınızı kestiniz ve ihramdan çıktınız. Nedir? Umre bitti. Tamam mı? sonra Mekke'deki günlerinizi değerlendirdiniz gün geldi Arafat'a çıkmadan önce haç için ihrama girdiniz ve haccınızı yaptınız tamam birinci de umre yaptınız sonra haç yaptınız İkisini aynı haç mevsiminde aynı seferin içinde gerçekleştirdiniz bunun acıdır hacce temettu yoksa ihrama girerken niyet ettim Allah rızası için ben hacca temettu yapmaya diye bir niyet yoktur Anlaşıldı? Aynı mevsinde umre yapmanın ve hac etmenin ikisini ayrı ihramlarda yapmanın adıdır hacca temettu. Bu ismi nereden alır? El cevap Kur'an-ı Kerim'den alır. استعيل billah فمن temetta bil umreti ilel hacca femesteysera minel heddi Kim? Umre ibadetini hac ibadetiyle birleştirme nimetine lezzetine güzelliğine ererse Şükrane olarak o insan bir kurban kesi versin diyor ayet kerime. Bunu derken neyi kullanıyor Femen temet daha ifadesini kullanıyor Haci temet ada da bu kelimeden geliyor. Temet daha haz duyarak lezzet alarak bir şeyi yerine getirdi demektir kelimenin yapısı budur Tamam? Üç, haccı kıran bir haç mevsiminde hem umre hem de hac yapılırsa <gülüyor> Bu ikisi aynı ihramla eda edilirse eda edilen bu hacca haccı kıran denilir. Kelimenin aslı bir araya getirmekten gelir. Karana bunu buna yaklaştırdı demek. Yan yana getirdi demek. Bundan bu, bu, bunu, bu sebebi budur. Manayı da buradan alır. Pekala bir soru dışarıdan gelen insan yani dışarıdan gelen afaki diye demin adlardığımız insanlar bu haç türlerinden hangisini yapmalı? Bir başka soru. Bu hac çeşitleri seçmeye göre mi kişinin varlığıyla veyahut da herhangi bir şartla mı ilgilidir? El cevap. Dışarıdan gelen insanlar bu üç ibadetten dilediğini seçebilirler. Fakirlikle, zenginlikle veya diğer şartlarla ilgili değildir. İnsan dilerse haccı kıran yapabilir. Dilerse haccı Temettu yapabilir, dilerse haccı ifrat yapabilir. Üçünden dilediğini seçip yapar. Fazile Şimdi ona geliyorum fazilete. Evet. Şimdi niyetin herhangi bir anlatacağız. Mükadrı geçmeden ihrama girdiğine göre. Evet. Oradan o. Şimdi geldik, bunların içerisinden hangisi daha faziletlidir? Hanefilere göre, sadece Hanefilere göre haccı kıran en faziletlisidir. Çünkü Resulullah haccı kıran yapmıştır, Hanefilerin kanaati budur. En meşakkatlisi de budur. İki ibadetin birden sorumluluğunu taşımadır. İki ibadeti iç içe yaşamadır, kurbanı da vardır. Dolayısıyla en faziletli olanı budur. Sonra hacci temettu gelir. Sonra hacci ifrat gelir. Ha, sonra geliyor hacc evet ya yani, demin onu söyleyeyim unuttuk. Hacci temettu ile hacci kramda kurban kesmek vaciptir demin okudum ayet kerime sebebiyle. فَمَنْ تَمَتَّى بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ min الْهَد۪ي Hedi, haçta kesilen kurbanın adıdır. Daha önce bir vesileyle söylemiştik, biz Türkçe'de tek bir kurban bildiriz, hepsine kurban deriz. Şey yahut da başına ne getiririz? Hacsa haç kurbanı, adaksa adak kurbanı, işte sıralar gider, ceza ise ceza kurbanı, hepsinin adı kurban olur. Bizdeki kurbanın adı Arapça'da udhiyedir. Hac ile ilgi olanın adı Hedi'dir. Çocuk doğumu ile ilgili olanın adı Akika'dır. Adanmış kurbanın adı Nefir'dir. Ceza kurbanının adı Demi Cebir'dir. Nokta nokta nokta daha da var. Anlaşıldı? Durduk. Tekrar ettik şimdi. Hanefilere göre fazilet sıralaması nasılmış? İlk önce Hac'cı Kıran, sonra Hac'cı Temaddu, sonra haccı ifrattır İmam Şafii Hazretlerine göre bu sıralama nasıldır biraz garip bir numara onda haccı ifrattır en faziletsiz haccı ifrattır zaten. evet sonra haccı kırandır sonra, sonra haccı temettudur başkasını söylemiyorum daha da var evet fiilen ülkemizi zihin karışmasın diye burada durmayın. şafiye göre peygamber efendimizin yaptığı haçtır. Efendimiz hacci ifrat yapmıştır. On ondan kaynaklanıyor. Şimdi bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Öyle efendimiz daha önce de söyledik. Ömründe bir kere haccetmiştir. Şimdi bir de oradan mantık yürütülüyor. Efendimiz bir kere hac etmiş, siz niye birkaç kere hac ediyorsunuz? İşte, canımız öyle istiyor. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat ediniz. Efendimiz 8. yıl Ramazan ayında Mekke'yi fethetti. Tamam. Ramazandan sonra Şevval geliyor. Ondan sonra Zilkade, Kade geliyor. Sonra Zilitçe geliyor ay. Arkasından Huneyn gazvesini yaptı. Medine'ye döndü, hac farz kılındı. Hemen alel acele hac heyeti hazırlandı. Başlarını Ebubekir'e verdi. Tarif etti ve Ebubekir önceden de gelen İbrahim Aleyhisselam'dan da gelen hac bilgisiyle Resulullah'ın verdiği bilgileri birleştirerek haç emiri olarak geldi ve haccı eda etti. Takdiri ilahi yine hikmet olarak söylüyoruz. Bu hac sırasında bir ayet daha indi. Ebu Bekir'in bu hac yaptığı yılda cahili üze Araplar da gelerek haç yaptılar. O batılla karışık haç şekilleriyle onlar da hac ettiler. Ama bu haç sırasında Ebu Bekir Hazretleri radıyallahu anh haçta iken yeni bir ayet nazil oldu. Estaizu billah. İnnemel müşrikune necesun. Müşrikler necistirler. Bundan sonra bir daha Mekke'ye, Mescid-i Haram'a yaklaşmayacaklardır diye. Artık cahiliye zihniyetiyle kişilerin hac etmesi yasaklanıyordu. Fetihte Kabe putlardan temizlenmişti. Bu haç sırasında da cahili adetlerden temizleniyordu. Allah Resulü bundan sonraki yıl geliyordu. Hatta Efendimiz hemen bir birlik oluşturdu. Küçük, başlarına Hazreti Ali'yi verdi. Ve bu heyet giderek Efendimiz'den gelen haberi kime ulaştırdı? Ebu Bekir Hazretleri'ne ve bütün Mekke'ye ulaştırdı. Haber geldiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh, Cemre'yi Akabe'ye doğru ilerliyordu. Çevresindeki insanlarla birlikte. Birden peygamber efendimizin devesi Kasva'nın sesini duydu. Demek ki ses veriyor. Dizginleri hemen çekti. Resulullah'ın devesini sesinden bile tanıyorlar. Bekledi. Gelen Ali Radıyallahu Anhte. Müslüman disiplini mi diyeceğiz? Anlayışı mı diyeceğiz? Sorduğu ilk soru ne oldu? Selamlaşmadan sonra Ali emir olarak mı geldin? Şimdi amir diyoruz, amir olarak mı geldin yani hac idaresini sen mi ele alacaksın? Memur olarak mı geldin yani bir vazife ile mi geldin? Ali an bel memur diyor, görevli geldim. Sonra tebliğini istediği, duyurulmasını istediği ayeti kerimeyi aktarıyor. Bu hadiseyi bize anlatan Ebu Hureyre radıyallahu an, o da Hazreti Ali'nin ekibinin içinde. Devamını şöyle anlatıyor. Bütün Mekke sokaklarına dolaştık, ayeti kerimeyi her sokakta haykırdık diyor. Tabi işin birazcık da ben latif olsun diye takılıyorum, gazına gelmiş bağıra bağıra sesim kısıldı diyor. Sesim artık çıkmaz oldu diyor. Her tarafta müşrikler necistir, artık Beytullah'a, Kabe'ye yaklaşmayacaklardır diye bağıra bağıra diyor sesim kısıldı. Böylece ayet kelime herkese duyurulmuştur. Bundan sonraki yıl Allah Resulü gelmiştir. Bu Resulullah'ın ilk ve son hacı olmuştur. Ama ilk hac diye adlandırılmamıştır. Son hac diye, Veda Haccı diye adlandırılmıştır. Sebebi bir daha hacca gelemeyişidir. Sebebi Veda Hutbesi'nin içerisine iyi dikkat edin. İçinde veda taşır. Bir daha sizinle burada bu vadide buluşacak mıyım bilemiyorum diyor. Buluşamama ihtimalinin yüksek olduğunu bir nevi vurguluyor. Yine aynı şeyin içerisinde tebliğ ettim mi diye haykırıyor. Eptin ya Allah diyorlar. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, diyor. Ve konuşmaları hep vasiyet şeklindedir. İyi dikkat ediniz onun inceliklerine vasiyet manası taşır, sanki bir daha buluşamamanın bütün izleri içinde vardır. Buna artı olarak bir şey daha oluyor. Estaizu billah. اليوم ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul islâme dîne. Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve Din olarak sizden ancak İslam'a razı oldum ayeti nazil oluyor. Bütün millet coşku içerisinde Ebubekir ağlamaya başlıyor. Din Kemal oldu, zirveye tırmandı. Neden ağlanır? Anlamadınız mı diyor Ebubekir radıyallahu an. Allah Resulü'nün görevi bitti diyor. O aramızdan ayrılacak. Peygamber Efendimiz bunlardan bundan sonra Medine'ye dönmüştür ve sayılı günler yaşamıştır ve bu dünyadan ayrılmıştır. Birkaç ay sonra yoktur, değil gelecek kaç mevsimine yoktur. Dolayısıyla Efendimiz bir kere hac etme imkanı bulmuştur. Dolayısıyla bu haccı hem ilk hacı olmuştur hem veda haccı olmuştur. Yaşayarak, zaman zaman da devesinin üzerinde haccın fiillerini yaparak, Yine veda hutbesi gibi hutbelerini haccın bütününe yayarak özellikle Arafat, Mina ve Müzdelife'ye yayarak insanlara duyurmuş, seslenmiş ve paylaşmıştır. <gülüyor> Efendimiz tek hac yapınca ondan sonra da çok fazla zamanı olmayınca bütün alimler o hacı didik didik ediyorlar, masaya yatırıyorlar. Bir de Peygamber Efendimiz "Huddu annî menesikikum nüsükünüzü." Yani hac ibadetinizi benden alın. Ben nasıl yaptıysam öylece yapın buyuruyor. Öylece yapılıyor ve o yapılan hac didik didik ediliyor. İnsanlar bu konuda belli kararlara varıyorlar. Bununla her birinin tahlili ayrıca bir imamın kendi görüşünü değerlendirmelerini, delillerini kendisiyle bütün dinlemeden dıştan doğru hüküm verilmesi çok doğru değildir. Ama bu haccı Ebu Hanife Rahimallah haccı kıran olarak adlandırılıyor. Onun özelliklerini gösteriyor. Diyor. Bunun için delillerini gösteriyor. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh de aynı şeyi Hacci ifrat olarak görüyor. Bir mevsimde bir haccın bütünüyle Allah için bir haccın yapılmasını daha fazla tercih ediyor. Sıralama böyle. Pekala şöyle bir soruyla da karşı karşıya geliyoruz. Türkiye'den giden insanlara bunlardan siz hangisini tavsiye edersiniz? Normal sıralamada en fazileti hac kıran. Hacçı kıran tavsiye etmek gerekir. Doğrusu bu. Ama haccı kıranın yapılışına dikkat edilince insan belli bir bilgi birikimi olan insanın veya daha önceden hacca giden insanın hacçı kıranın tavsiyesi geliyor. Sebebi şu, biraz biziz. Nedir? Haccı kıranla daha fazla fazilet alırsınız. Bu doğru. Ama hacçı kıran yapan insan iki ihrama birden niyetlidir. Yani bir hata işlediğinde ceza ikiye katlanır. İki ihrama karşıda. Kurban gerektiren bir ceza işlediğinizde ne olur? İki kurban kesmesi gerekir hacçı kıran yapanın. Bir hata işledi mi? İki kurban kesilmesi gerekiyor mu? Bunu öğrendi mi? Surat, sima değişiyor. İçine pişmanlık çöküyor. Ne yapacaktık biz? Fazilet kazanacaktık. Başlıyor fazilet kaybetmeye. Bütün bunlara bir de uzun zaman hele gidiş erken olursa bir insan 10 gün, 20 gün ne olacak? İhramda duracak hem hata etme oranı artıyor hem meşakkat artıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde, muhasebe ettiğimizde orada da bilgi edinilmesi için insanlarımızın da ne yazık ki hac konusundaki bilgileri çok az ve öğretmeye de öğrenmeye de niyetleri yok. Hacca girecek insanlara duyuru yapın. 3 gün, 5 gün hac semineri verecek değil, Bin şu kadar insan toplayamazsınız. Hacca girecek insan gelmiyor. Ben takıldım hatta. Şirket çağırsın bak nasıl geliyorlar. Şirket çağırınca geliyorlar. Acaba çanta mı verecek? Bilmem mi verecek? Hediye mi verecek? Ona veya bir şey mi duyuracak? Ona geliniyor. Gelin haccı öğreneceksiniz yok. Gelin umreyi öğreneceksiniz yok. Kendi ellerine rehber kitap veriliyor. Biliyorsunuz hacca gidenlere sadece Diyanetinki veriliyor. Diyanetinki kitabı da biraz kalınca onu almıyorlar yanlarına. Kim okuyacak onu? Türkiye'de bırakıyorlar. Dua kitabını alıyorlar bir tek. Dua kitabını götürüyorlar. Okumaya öğrenmeyi niyetimiz de yok. Halbuki bu ibadet kıymetli. Ve insan gerçekten bazen üzülüyor. Niçin üzülüyor? Bizim bir arkadaşımız kaybolan bir hacı bulmuş. Ona tavafını yaptın mı diye soruyor. Tavaf ne demek diyor. Yani Kabe'ye vardın işte istilam ettin haceleset durdun böyle tavaf ettin mi? Ha o kara türbeyi mi diyor ifadesi aynen afyonlu bir acımız. o kara türbeyi mi türbeyi mi diyor arkadaşlar mecburen evet dedi döndüm dedi yani dönmeyi mi kastediyorsun evet döndüm dedi kaç kere dönmüşündü? dönebildiğim kadar döndüm diyor şimdi bu amca netice itibariyle hacca gelen bir insan insan gerçekten üzülüyor İçini dışını Rabbim bilir havale ediyoruz ama arkadaş kaybolmuş bu kayıp acı Mina'nın üçüncü günü. Sırtı ihramlı. İhramdan çıkmamış bir hacı. Arkadaş sabırla sormaya devam ediyor. Taşlarını attır mı diyor. Zaten ne geldiyse başıma atarken geldi diyor. Şimdi kurbanı kestir mi diyor. Ne kurbanı diyor. Bende para mı var diyor. Para hanımdaydı diyor. da kayboldu. Şimdi ikinci gün taşını atmamış. Üçüncü gün atmamış. Kurbanı kesmemiş. Hanım kayıp. Yani şey <gülüyor> Geldi kimseyi bilmiyor, evini bilmiyor. Şöyle bir evdi diyor, öyle dünya kadar. Şimdi hakikaten Cenab-Allah'a kalıyor şey. Yani bir şey demiyorum. Belki safiyeti, belki berraklığı ama bu neyi gösteriyor? Bizim nasıl bir bilgiyle hacca gittiğimizi gösteriyor. Ne yazık ki bu insanların sayısı hiç de az değil. Bu bununla ilgili. Bunun gibi daha neler neler neler yani onunla ilgili ne gibi hadiselerle karşılaşıyoruz. İnşallah bilen, şuurunu taşıyan, o azmi de gönlünde yerleştiren, şuuruyla, bilgisiyle, irfanıyla, ibadetini bir arada yoğurabilen insanlar eylesin Rabbimizi. Tamam. Bu yüzden ilk önce biz tavsiye ederken genellikle öyle tavsiye ediyoruz. Gider umresini yaparsa, hem bu çabuk ikramdan çıkar, orada bulunduğu için belli bir oranda da ne yapar? Yani hacca hakkında bilgi eder, şuur edilir, o atmosferin içerisine girer, sonraki günler inşallah güzel olur diyoruz. Hac konusunda bilmeye meraklı değiller ama çarşı konusunda çok bilmeye meraklılar. Hocam biz dilliği bilmiyoruz eskiden, ne olur bize çay alacak. Çayın, ah, çayın fiyatı da her yerde o büyük çay vardı, şimdi daha pahalı 25 lira ben biliyorum. 20, 28 lira 30'a kadar satılıyor. En az aldığın zaman 25'tir ya. Şimdi çaycıya vardım dedim. Bunlar pazara gider seviyorlar. Çay dedim 25 lira diyorsun. Bu makul fiyat. Biliyorum onu dedim. ısrar etti 24 TL diye tutturdu hacı diyorum. Vermem dedi adam. Veremem dedi. Sen ne biliyorsun Ben de biliyorum. Pazarlık da edemem. Sairenden biliyorum neyse adama ya gönlüne almayıp gidecekler diyorum ver, ver istersen ben adamla konuşurken o da bu şeyler anlatıyor bana arkadan anca diyor hocam şu inatçıyı bırak dedi biz aldık bile karşıdakından almışlar <gülüyor> şimdi senden daha şeyde ticarette daha kahve dil bilmese de o hallediyor eliyle ayağı, ayağı parmağıyla gösteriyor halledeceğini diyor ama iş ibadete gelince ne higmetse öyle değil böyle İn inşallah bilgimiz çoğalır ticaret ayrı bir kabiliyet tamam şimdi tekrar geldik bu haç çeşitleri neymiş zenginlikle fakirlikle ilgili bir mesele değil kişinin tercihiyle ilgili bir meseledir dışarıdan giden insan haçı kıran da yapabilir temettu da yapabilir dolayısıyla ifratta yapabilir ona göre de ecrini alır fakir olan insan haçı temettü yapsa kurban keser Kuran yapsa kurban keser. Zengin olan bir insan hacci ifrat yapsa kurban kesme üzerine vacip değildir. Buradaki kurban zenginlik fakirlikle ilgili değildir. Ne ile ilgilidir? Yaptığı hac çeşidi ile ilgili bir hadisedir. Tamam. Dolayısıyla üç çeşit ne varmış? Hac şekli varmış. Şimdi. Nasip olursa bundan sonra ibadetin edasına geçeceğiz. İte sünnetlerini ben size mesela saymadım, söylemedim. Bu akışın içerisinde zaman zaman bu sünnettir, bu fazdır, bu vaciptir şeklinde hükümleri hadisenin içerisinde, akışın içerisinde paylaşacağız. Cümleye de daha sonraya daha çok yardımcı olur ümidiyle umrenin edası ile başlamayı tercih edeceğim ilk önce Umre'yi bir bilelim ki sonra Haccı Kıran'ı anlatırken Haccı Timaddu'yu anlatırken izah kolay olsun. İki birde umreye atıp yapmak zorunda kalmayalım. Tamam. Umre'nin edası diyorsunuz şimdi. Umre'nin ilk önce tarif edelim bir. Umre niye deniyor? Umre lugatte Yani şimdi sözlükte deniyor. Lugatte mamur bir yeri ziyaret. Mamur bir yeri ziyaret. Ziyaret ettin, ziyarete. Azim ve niyet etmek demektir. Umre kelimesiyle umran kelimesi, mamur kelimesi Mimar kelimesi, Ümraniye kelimesi aynı köktendir. <gülüyor> Anlaşıldı. Hepsi aynı kelimenin şeyidir. <gülüyor> Mamur bir beldeyi ziyaret etmek demektir. Azmetmek ziyaret eder. <gülüyor> fıkıhta diyor fıkıhta Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ve tavaf ile Safa Merve arasını sahi ederek yapılan ibadetin adıdır. Hükmü Umre Hanefiler'e göre sünneti müekkededir. Had, hac şartlarını hac şartlarını taşıyan kimseler için vacip olduğunu Söyleyen alimlerin sayısı da az değildir. İmam Şafi'ye göre ömürde bir defa yapılması haç gibi farzdır. Şimdi alt başlık atıyorsunuz zamanı. Umre'nin zamanı. Belli bir zamanı yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Ancak Arafa ve Kurban Bayramı'nın dört gününde Arafa ve Kurban Bayramı'nın dört gününde yapılması mekruhtur. Yanlış anlaşılmasın diye oraya bir parantez açın toplam beş gündeyim. Bir Arafa dört gün daha beş gün. Bazen değişik anlaşılıyor. Tamam. Bunun dışında senin her zaman da yapılır. Şöyle bir şey. Ramazan'da yapılması daha faziletlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ümmü Sinan diye bir kadıncağız var. Yani bu kadıncağıza Medine-i Münevvere'de Ramazan ayı gelince umre yap diyor. Çünkü Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı hacca denktir diyor. Bu hadis müttefak onarektir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh rivayet etmiştir. Peygamber efendimiz Ümmü Sinan, kadıncağızın adı Ümmü Sinan, Ramazan ayı gelince umre yap. Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı hacca denktir diyor. Umre ile ilgili faziletleriyle çok hadis var ama bir tanesi daha var. Müttefakun aleyh hadis El umreti ile el umreti keffaratun lima beynehüme Bir umre ile öbür umre aralarında işlenilen hatalara kefarettir. Aralakını siler diyor. Vel haccü'l mabrur. Allah katında makbul olan hac leyse cezaun onun hiçbir karşılığı yoktur. İllel cenne ancak karşılığı cennettir diyor. Mabrur bir haccın karşılığı ancak cennettir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifinde hadisin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh şimdi geldik bazı bilgiler almıştık umre için umre yapacak insan afaki ise ne yapacak mikat sınırlarına geçmeden önce ihrama girecek sorunun cevabı geliyor tamam eğer hil bölgesinde ise, hil eh, ehli hil ise ne yapacak? Mekke haremine girmeden evvel ihrama girecek. Tamam. Üçüncü neyi vardı halk? Mekkeliler vardı. Mekkeli umreye niyet edecekse, Mekke hareminin dışına çıkacak. Tekrar ettim. <gülüyor> Afaki ih, umre için ihrama girecekse, mikat noktalarından veya daha önce girecek. Tamam. Biz de havaalan da gir. Hava <gülüyor> Aceleciler evden girecek. <gülüyor> Bu anlaşıldı. Hil bölgesinde oturanlar, hil bölgesi neye demiştik? Mikat Mekke Harami'nin arasında oturanlar Mekke Haram sınırını geçmeden önce girecekler. O çerçeveye geçmeyecekler. Bu da tamam. Mekke'de oturanlar Mekke hareminin dışına çıkacaklar. Orada niyet edecekler. Orada ihrama girecekler, içeri girecekler. Tamam? Biz de hac umreye gidince ne yapıyoruz? Artık Mekkeli olduk ya. Biz de dışarı çıkıyoruz, orada niyet ediyoruz, sonra içeri geliyoruz. Niçin? Umre için. Bu umreyle ile ilgili. Hac için ayrıca söyleyeceğiz. Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Ne dedik? Mikat noktalarını geçmeden, ya mikat noktasında ya geçmeden evvel ihrama gireceğiz. Mikat noktası da, şimdi pratiğe döküyorum. Eğer direkt olarak Mekke'ye gideceksek, Uçağımız neyin üzerinden geçiyor? Yaklaşık Cuhfe'nin üzerinden geçiyor. Cuhfe'de ne dedik? Mekke-i 283 kilometre. Yaklaşık 250 kilometre civarında nereye? Ciddi havaalanına. 250 kilometre uçak yaklaşık 25 dakika civarında geçiyor. Yarım saat deyin. 40 dakika deyin. Yani 40 dakika kala siz nereden geçiyorsunuz? Bir nevi bunun üzerinden geçiyorsunuz. Orjan. Kısaca uçağın içişine inişine 40 dakika kalıncaya kadar ne yapılabilir? İhram'a girilebilir. Ancak ihrama girmek uçakta kolay değildir. Giyinmesi var, elbise değiştirmesi var. Bu erkekler için. Hanımlar torpilli. Dolayısıyla onlar girebilirler. Ama erkeklerinki zordur. Bu yüzden bazen evden girip hazır geliyorlar. Bazen havaalanında giriyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes o geçmeden önce ihramlanmış oluyor. Eğer başlarına tecrübeli bir hoca varsa şöyle olabilir. havalanda iyi hazırlıklar yapılır. Elbiseler giyilir. Gerekirse alanında, gerekirse uçakta da olabilir. Çünkü nafiriye namazdır. Şey olarak, i̇ki rekat ihram için namaz kılınır, sonra uçağa binersin. Niyet etmezsin. Çünkü niyetle ve telbiye ile ihram başlar. Bunu paylaşmıştık. İhramın neye dendiğini paylaşmıştık. Çünkü uçakta yiyecek içecek geliyor. Şöyle yolu böyle. O yiyeceklerle beraber kolonyalı memdiller de geliyor. Sakıntılar başlıyor. Yemek toplandıktan sonra yaklaşık bir buçuk saate yakın bir zaman dilimi daha kalıyor inişe kadar. Belli bir sonra ne olur? Her şey bittikten ayrıldıktan sonra uçağın içerisinde topluca olarak niyet edilebilir. Zaman zaman olduğumuzda biz uçağın mikrofonuna gidiyoruz. Mikrofondan bir kısa bir ön bilgi veriyoruz. Arkasından herkese niye davet ediyoruz? Niyet etmeye davet ediyoruz. Böyle olursa tehlike azalıyor. Ama bir kaide vardır. Bir, hacılarımız da acelecidir, hocalarımız da acelecidir. Hacının aceleye yarışı başlar. O yüzden anlatıyorsun sen. Diyelim ki bir uçakta 250 tane yolcu var. Her 40 kişinin başında bir tane kafile grup başkanı var. Uçağın içerisinde diyelim ki 6 tane, 240 değil, 6 tane grup var. Böyle böyle uçakta edeceğiz, toplu edeceğiz ki kimse dışarıda kalmasın. O çağa biniyorsunuz, şu anda ihram ediyor. Hocam biz ettik. Kim etti? Hoca etti. Bakmayın 4-5 tane grup etmiş. Birkaç tane etmiş. Böyle hep çıkıyor. Ama bu daha pratik olarak daha doğru. Şunun için daha doğru diyorum. Çünkü siz aynı şeyi alanda yaptığınız zaman da insanları bir araya getirmek. Kimisinin ihtiyacı olur, bir şey alacak olur, su alacak olur. O oraya, o oraya, oraya. Kimse abdest almaya gider. Böyle kaynaşır durur. Herkes burada mı dersin? Herkes oradadır. Niye? Olan söylüyor. Olmayanı söylemiyor zaten. Ben bazen takılıyorum. Otobüse giriyorum gezilerde. Gelmeyen parmak kaldırsın diyorum. Hiçbir parmak akmıyor. Herkes gelmiş yürüyün diyor. Ta takılıyorum. Şimdi gelen burada diyor. Gelmeyeni bilmiyor. Bakın uçağın içerisinde olunca hiç, hiç kimse bir yerde değil. Herkes uçağın içinde. Dolayısıyla orada niyet ettirirsen daha derli toplu daha güzel oluyor. Öbür tarafta ettirirsen bir başkası tam o sırada abdest almaya gitmiştir. Bir tarafı ihramı bozulmuştur onu düzeltmeye gitmiştir. Bir tarafı bakkala su almaya gitmiştir. ya O esnada bir şeyler olmuştur muhakkak. Ama ne, ne yapıyoruz? Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Normalde sıralama şöyledir. İlk önce ön hazırlıklar yapılır. Elbiseler giyilir. Dikişli elbiseler çıkarılır. Bu hazırlık yapılır. Bayanlar için özel bir elbise yoktur dedik. Naima tesettüre en uygun olan kıyafetleri haçta da en uygun olan kıyafetlerdir. Sadece hacca veya umreye niyet eden ihrama giren bayanlar yüzlerini yüzlerine değen bir peçeyle örtemezler. Yani devamlı olan bir peçeyle sedil dediğimiz uzaktan sarkıtmalı olabilir ama yüzü direkt peçeyle örtemezler. Efendimiz kadının ihramı yüzüdür diyor açıdan. Tamam. Hazırlıklarımızı yaptık. Sıralama şöyledir. İlk önce namaz. iki rekat ihram namazı. Normalde sabah namazının sünneti gibi kılınır. İhram namazı niyet ettim. Allah rızası için ihram namazını kılmaya. Böyledir niyeti. Namazı kıldık. Arkadan umriye niyet ediyoruz. Ne diyoruz umriye niyet ederken? Niyet ettim Allah rızası için umre eda etmeye. Onun için ihrama girdim. Ya Rab, onu benden kabul buyur. Onu bana kolay kıl diyoruz. Veya takdimdeehriyle onu bana kolay kıl. Onu benden kabul buyur diyoruz. Tamam. Neveytül umrete diye ya, dileyen Arapça, dileyen Türkçe yapabilir. Niyet anlaşılması asıl anıdır. Arapça olsa da ne dediğini bilmelidir. Çünkü niyet bilgiyle duygunun ve kalbin bütünleşmesidir. Din. Tamam? Niyet ettik. Bu birinci merhaleydi. Namaz kıldık. Ney? İkinci merhale nedir? Tamamlayıcısı telbiyedir. Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed'e göre telbiye şarttır telbiye getirilmeden ihrama girilmiş olmaz. Ebu Yusuf Rahimullah girilebileceği kanaatindedir. Bunu da anladık. Namaz kıldık. Niyet ettik. Telbiye getirdik. Telbiyeyi bitirdiğimiz an ihram yasakları başlamıştır. Biz ihrama girdik. Telbiye niye diyoruz? Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Lebbeyk la shareeke leke Lebbeyk. İnnel hamda ven ni'meta leke vel mulk la shareeke leke. Telbiyebo. Niyetimiz ettik, terbiye getirdik. İhrama girdik ve ihram yasakları başladı. Durumumuz ne olursa olsun Mikat sınırını geçmeden niyet edip telbiye getirmeliyiz ve ihrama girmeliyiz. Aksi takdirde mikat sınırını şayet ihramsız geçersek bu Mekke'nin haramiyetine hürmetsizlik sayılır. Hem vebal kazandırır hem ceza kazandırır. Farkında varmadan geçen insanla doğru olan gerisin geri dönmesi mikattan yeniden niyet ve telviye getirerek yeniden içeriye girmesidir tamam İhram yasakları başlar dedik diyelim ki erkekler için izar ve ridalarına o üzerine giyilen şeyin alt tarafına ne deniyor? izar deniliyor omuza üstü örtülen şeye rida deniliyor izar ve ridalarına giymemiş dahi olsalar niyet edip telbiye getirdikleri an ihrama girmiştirler arkasından ihram yasakları başlar üzerlerinde dikişli elbise var ise yasa muhalefet var demektir bu 12 saati doldurursa kurban cezasını gerektirir kademe kademe sadaka cezasını gerektirir 12 saati doldurmayanları anlaşıldı? bunu da şunun için söylüyorum evden çıktık evde umreye hacca gidileceği zaman en yakın dostlar son gece gelirler. İnsanlar da son hazırlıklarını son geceye bırakırlar. Misafir var diye bavulla şunla bunla uğraşamazlar. Misafirle gider gecenin yarısında. Ondan sonra son eşyaları yerleştirmeye çalışırlar. Elimize ayağımıza takılmasın diye ihramı da bavula koyarlar, havalanına çıkaracaklar. Havalanına varırlar. İlk önce yükler veriyor ya, telaş, yolculuk telaşı, bavul da verirler. Uçağın içine gider. Bütün millet ihram giymeye başlar. Eyvah, bizim ihram nerede? Bavul da. Bavul nerede? O da uçakta. Hemen sürtüşme başlar. Evin erkeğe, harıma der ki, ben sana bavula koy deme koyma demedim mi? Şimdi orada onu, bak unuttuk. Hiç kendi unutmamıştır. Hep hanım unutur. Erkeklerin hiç suçu yoktur. Gene, genellikle öyle olurlar. <gülüyor> dolayısıyla gitmiştir o ana kızar o ana kızar ve, ve benzeri buna mahal yoktur bir şey daha var yani yolculuğun kendine ait bir gerginliği var ama bu yolculuk fazilet kazanma yolculuğudur aksi doğru değildir gönül kırbanlı gerginlikle yola çıkılan yolda ondan sonraki yolculuk gergin devam eder dolayısıyla insan anlayışına oldu gittiyse uçağa gitti ne yapalım diyeceksin ne, ne, ne yapacaksın? Niyet edip telbiye getirebilirsin. İhramın başlar. Ondan sonra demek ki fakirlerin de hakkı vardı. Bir güzel fakirlere sadaka vereceksin. Bu demektir. Veyahut da ihram bulabilirsen, alabilirsen alacaksın. Bunun gerginlik konusu edilmemeli. Yani 12 saat doldurmadan da yeniden buluşabilirsin. Böyle insanlar ne yapmalılar esasen? Uçakta da o sınıra yakın niyet ederlerse yarım saat sonra inerler. Hadi yarım saat sonra da bovulunu alırlar, bir saat sonra giyinirler. Fakirin birisinin de cebine 3-5 kuruş koyarlar. Tamam, ondan sonra da üzülmeye değmez. Tamam, dolayısıyla ne olduk? Niyetimizi ettik, telbiyemizi getirdik, ihrama da girdik. İhram yasakları başlar. İhram yasakları bir hayli çoktur. Bunlardan en önemli birkaç tanesini paylaşalım, sayalım. Hiç not almış mıyım? Bakayım bir ama. Gördüğüm kadarıyla yok. Benimdir. Aklımıza geleni paylaşalım. Çünkü çok fazla. En önemlisi dönüp dönüp ısrar ettiğimiz nedir? Güzel kokudur. En çok hata onda işleniyor. Neden işte ne güzel koku olsun diye değil? Şimdi sağ olsun sabunlarımız içinde esans var. Gül, lavanta, ondan sonra yasemin, hatta kavun karpuz sabunları bile var. Tamam elma, portakal ne varsa bütün sabunlarda var. Bir onlar, bir bulaşık deterjanları. Sıvı sabunlar, şampuanlar ve benzeri ve en çok işlenen hata bu bu konuda. Yani bir haç mevsiminde sabun yüzünden veya kokulu sabun yüzünden işlenen hataları şöyle koysan, diğerlerinin hepsini yığsan bu onu ona katlar. Bir başkası tıraş olmak, saç kesmek ve benzeri şeyler yasaklardandır. Şehevi söz ve davranışlarda bulunmak yine yasaklardandır. Şimdi av avlamak yasaktır biliyorsunuz ama hacı silah çekip dava gitmiyor. Pratik hayatta yok. Balık avlamak caizdir. Hamsi avlamak sevaptır. <gülüyor> <gülüyor> hacılar için hacılar için balık avında şey yok. Kara hayvanı diyelim avlanırken, kara avı avlanamazlar. Anlaşıldı? Hem avlanamaz hem de avlanan birisine yerini de gösteremez. Davuşan kaçtı şu çalının arkasına girdi diyemez. Kekli şuraya gitti diyemez. Bak şöyle tutabilirsin diye akıl da öğretemez. Dolayısıyla bunların hepsi yasaktır. Ama bunlar tekrar ediyorum pratik hayatta çok yaygın değildir. Pratik hayatta ne yaygındır? En çok koku yaygındır. Sonra tırnak kesme veya işte tıraş olma yaygındır. Herhangi bir yerde yarası şusu varsa kabuğunu koparma. Genellikle yaygındır ama bunların cezası düşüktür. Yine saç tararken, şube ederken saç koparma, til kopmasına sebep olma vardır. Bunlar da hafiftir. 4-5 tane saç bir hurma tanesiyle hesap edilir. Ama en çok sıkıntı tekrar ediyorum. Nerede meydana geliyor? Kokuda meydana geliyor. Çünkü kamil bir uzuv kokulanırsa kurban gerekir. Kamil bir uzuv da nedir? El bilekten itibaren kamil bir uzuv kabul edilir. Anlaşıldı? Tırnak bir elin bütün tırnakları kesilirse, beş parmak kesilirse kurban gerekir. Daha az tek dük kesilirse veya işte bir tırnak oradan çıkma yapmış o koparılırsa bunlar da hep sadaka vardır. Anlaşıldı? Dolayısıyla kardeşlerimiz ne yapacaklar? Bu konuda dikkatli olacaklar. İhram yasak çerçevesine girdiklerini artık bilecekler. Ona göre hareket edecekler. Evet. Böylece ihrama girdik. Vardık ciddiye indik. Kokuyu bize birisi bilerek ya da bilmeyerek sürse de cezası bize mi ayıracak? İyi bir soru. İhram yasaklarını kişi bilerek de işlese. Bilmeyerek de işlese, hatta uyurken istese, işlese, unutarak işlese, başkaşı da sebep olsa cezayı boverir. Anlaşıldı? Siz uyurken birisi geldi, her tarafını güzel kokuyla kokuladı. Günahı o kazanır, kurbanı siz kesersiniz. Sonra ne yapacaksınız? Tavayı alıp peşine düşeceksiniz. Sofaya var. Başka çareleri yok. Varın gibi. Şimdi hacamcılar bir de oraya gidince bağdan iyilik davarları da tutuyor. Birinci hacılar varıyorlar. Umrelerini yapıyorlar, ikramdan çıkıyorlar. Ertesi gün yeni hacı kafilesi geliyor. Bunlar artık kıdemli hacı, onlar çaylak. <gülüyor> kıdemli hacılar koku dükkanlarına gitmişlerdir. İlk, de, i̇lk önce zaten dükkanları öğreniyorlar. Koku alıp cebe yerleştiriyorlar. Harime gidince öbür hacılara yeni hacılar geldi. Hoş geldiniz hacım vesaire diyorlar. Arkasından hepsine bir koku sürüyorlar. Ne Farkı, O iyilik yapmak bilerek yapmıyor. yani Normalde yeni camiye gelen insana koku sürülür ya yeni gelen hacılara koku sürüyor. Bu da kokusunu cebinden çıkartmış. Ne yapıyorsun hacı efendi diyorsun. Bu sefer de korkuyor duruyor. <gülüyor> şey Bu nevi hatalar işleniyor bunda vebal yoktur yani bilerek kasten yapılmayan şeyde vebal yoktur günah yoktur ancak ceza vardır Hayır. hatta hastalık sebebiyle yapsanız gene ceza vardır anlaşıldı İhram yasaklarının böyle bir özelliği var o yüzden ihram yasaklarına insanlar dikkat veriyat etmek zorundadırlar saate bakmayın daha saatimiz var 12'ye geliyor yeni <gülüyor> Kötü bir hocam. Şöyle diyelim yani güzel koku deyince selim fıtratların kabul ettiği güzel kokular adlandırılır. Bunu şunun için söylüyorum yani insanların geneli nazarında bu koku güzel koku kabul edilmelidir ve koku için kullanıldığı kabul edilmelidir. Bu çerçevede her insan her türlü kokudan hoşlanmıyor. Kimisine ağır geliyor, kimisine şöyle geliyor ama güzel kok olduğu biliniyor bazı şeyler ittifak var. Böyle olmalı. Bu çerçevenin içerisinde bazı yiyecekler tartışılmıştır. Mesela tartışılmamış ama kavun kokusu güzeldir. Netice itibarıyla hatta bunu dedim ya kavun karpuz kokusu bile üretiyorlar diye. Ama kavun değil portakal tartışılmış. Portakal güzel kokudan sayılır mı? Şeklinde tartışılmış. Doğru olan sayılmayacağı şeklinde. Çünkü bu koku sürülme niyetiyle değil. Yine nane üzerinde tartışma vardır. Dolayısıyla nane üzerinde tartışma vardır demek. Diş macununda da tartışma vardır demek. Yine de uzak durulmasında fayda var. Yani bu şeylerden uzak durulmasında fayda var. Bitki, çayları Bitki yok. Çay, çay, Çaylarında değil yani. Koku. <gülüyor> evet. Kah kahve daha keskin kokuyor. Ben ee, hacca mı gidiyordum, umreye mi gidiyordum? Birisi rica etti. Bir valiz dolusu kahve. Medine'ye gönderiyormuş. Tamam dedim. Benim de yüküm fazla yok. Aldım. Kahveyi tartıya koyduk. Valiz hareket edince içerisindeki kahve kokusunu dışarı verdi. Tartan bayan mis gibi kahve koktu. Birisi kahve yapıyor dedi. <gülüyor> Sesimi soluğumu çıkartmadım yani. Kahveyi kimse yapmıyor canım. Valizden geliyor. <gülüyor> kahve. Şimdi onun gibi kahvenin kokusu bayağı bir mahalleyi tutuyor neredeyse ama bu tip şeyler sayılmıyorlar. Fiilen esans dediğimiz lavanta, yasemin, gül, iğde ve benzeri bunların kokuları esans olarak katılan, esans olarak hazırlanan şeyler daha çok koku sayılıyorlar. Gelen kokuyu koklamakta bir beis yok. İhramdan niyet etmeden önce üzerinizde kalmış kokuda sakıncı yok ama daha sonra ihramdan sonra niyetten sonra koku sürülmede evet sakınca var. Anlaşıldı? Mı? Yine bu devrede insanlar güzel kokulu olmamak şartıyla veya kokusuz olmak şartıyla kokusuz sabun kullanılabilir. Yine kokusuz kremler kullanabilir. Özellikle vazelin gibi pişikler için ve benzeri tedbir alınca davranışlarda bulunulabilir. Ama Niyet ettikten sonra bir krem kullanmak zorunda kaldınız ve bu kremin içerisinde esans var, güzel koku var. Vebal olmasa da kullanmak zorunda kalsanız da bunun cezası var. Tamam? Mesela evet. zeytinyağı sadece sadece zeytinyağı sabunuysa içerisine dışarıdan esans katılmamışsa ki sabunların çoğuna katılıyor biliyorsunuz, e, buna cevaz var. Kokusuzdan kabul ediliyor. Evet. Hocam e, bilerek, ya da bilmeyerek edin sevdiğinde tırnak kesiminde e, beşi geçmemişse sadaka, beş, beşi geçmişse kopar Evet. Bu kişi kesmeler, kesmiyor da, yiyosu hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir kesme yani bu manası dişle kesme demekler yine kurban keser beşi tamamlamışsa keser. İki, iki, i̇ki bir de tedaviye gitmesi lazım <gülüyor> ya tırnağına biber sürmek lazım bir çareten olmak lazım bir bir bir daha Ha, tırnakları aralıklı olarak kesti. Yok e, şey olarak bir ihram içerisinde beşe tamamlarsa bundan dolayı kurmayan mı gelmez? Evet. Vardık. Böylece Kabe'ye vardık. Havalanından yeller gibi geldik, geçtik. Kabe'ye geldik, Arabiye'ye bindik, terbiyeler getirerek Kabe'ye vardık. Yolda, inişte, çıkışta der kitaplarımız, şimdi uçakta iniş çıkış olmadığı için türbülansa girdikler, türbülansdan çıktık da mı diyeceğiz? Değişik vesilelerle insanlar telbiye getirmelidirler. Yeni kafileler karşılaştırıldıkça denir, bunun gibi. Değişik vesile her getirişte üç defa getirilmesiyle, Allahumma le bek diye sünnete uygun olandır. Böylece telbiyeler getirerek vardık, otelimize yerleştik. Daha sonra ilk fırsatta bir de arayan namaz vakitlerinin girmediği bir devrede Kabe'ye gitmeliyiz. Namaz vakitleri girmediği bir devrede demek şart değil de pratikte şart. Neden? Vardınız, tavafa girdiniz. Siz tavaf yaparken tamamlamadan ezan okundu. Ezan okundu demek ne demek? Caminin en iznamlı olduğu zaman demek. Nereye gidecek? Toplu olarak kılamazsın. Toplu yer kalmıyor. İnsanları dağıtsan toplayamazsın. Ondan sonra hanımları nereye yerleştireceksiniz? Gruptan bir bir kişi bile kaybolsa grubun tadı kaçar. İnsanın içi de huzursuz oluyor. Tamam. Bütün bunlar olmasın diye araya namaz vakitlerinin girmeyeceği bir anı hesap ederek iyi bir zaman diliminde Kabe'ye gitmek doğru olandır. Bu hayatın pratiği. Vardığımızda umre yapacağız. Bu yapacağımız ilk şey nedir? Tavaftır. Bu tavaf umrenin tavafıdır. Tamam. İlk önce Kabe'ye girdik. Kabe'yi gördük. Dolu dolu dua edeceğiz. Kabe'yi ilk görüş anı duaların makbulatlarındandır. Duyguların da coşkulu olduğu, içtenliğin yükseldiği anlardır. Bir insan duasında ve tavırlarında ne kadar samimi, ne kadar dolu dolu olursa dua o derece makbuldür. Tabi hakkımız olarak insan kendisi için dua etmeli, geleceği için dua etmeli, yuvası için dua etmeli, güzel günler için dua etmeli, akrabaları için dua etmeli, üzerinde hakkı olanlar için dua etmeli. Ama şu gerçeği de unutmalı, İslam alemi için de dua etmeli. Buna şiddetle ihtiyaç var. İslam kardeşliğine de şiddetle ihtiyacımız var. Birçok hasretleri biz kaybettik. Yan yana geldiğimiz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman bizi yıkacak hiçbir güç yoktu. Ama biz şeytana uymanın ve parçalanmanın yollarını aradık. Yıllar yılı zillet ve perişanlık çektiysek bu gafletimizden dolayı çektik. Hala da çok akıllanmadığımızda bir başka hayatın gerçeği. Birbirimize eksiğini tamamlamak yerine, kemale edirme için çırpınmak yerine, emri bil maruf nehi anni münker yerine, hayra vesile olmak yerine birbirimizin eksiğini aramayı, başkalarına üstünlük taslamayı veya taslayan pozlara girmeyi hep tercih ettik. Birimizin bir kusuru varsa bu ümmetin kusurudur ve bu kusurdan hepimiz belli derecelerde kademe kademe sorumluyuz. Dolayısıyla bütün bunları da düşünerek Kabe'nin yanında, hem dua edilmeli hem hayat boyu yapılan çalışmalar ve gayretlerle bu duanın arkası beslenmelidir sadece dille dua değil dille, gönülle ve amelle dua gerekir Allah Resulü zafer için dua ediyor zafer için kılıç kuşanıyor zafer için can ortaya koyuyor müminler can ortaya koyuyorlar sadece dua ile hiçbir harp kazanılmamıştır Allah Resulü duadaki samimiyetine ne gösterir? Can ortaya koymak gösterir. Maldan vazgeçmek gösterir. Rahattan vazgeçmek gösterir. Kısaca her şeyle onu benimsemek, duanın altında doldurarak samimiyeti ortaya koymak gösterir. Dolayısıyla Beytullah ilk görüşte kendimiz için de, çevremiz için de ne yapacağız? Dua edeceğiz. İslam alemi için de dua edeceğiz. Arkasından tavafa başlayacağız. Tamam. Bu yapacağımız tavaf ne tavafı demiştik? Umre'nin tavafı demiştik. Nereye geleceğiz? Bunun için yaklaşık şuralara geleceğiz. Burada tavaf niyetini yapacağız. Tamam. Hacer-i Lesve'de yakın noktada. Arkasından ne yapacağız? Erkekler üzerlerindeki ridanın sağ tarafını biraz uzak, uzak, uzatacaklar sağ kollarının altından geçirecekler sol en üzerine atacaklar böylece sağ omuz açığa çıkacak buna ıstıba denir bu arkasında sağ yolan tavafın bütün şavtlarının sünnetidir adı nedir tekrar ediyorum ıstıba arkasında sağ yolan tavafın bütün şavtlarının sünnetidir İhrama bu şekilde şekil verdik mi ne yapıyoruz hacer Esed'in hizasına geliyoruz Orada Kabe'ye doğru dönüyoruz, Bismillah, Allahu Ekber diye Hacer-ül Esved'i selamlıyoruz. Tavafın başlangıcı neredendir? Hacer-ül Nitekim İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e ne demişti? Bana uygun yerlerinden farklı bir taş bul, köşeye yerleştireyim, insanlar nereden tavafa başlayacaklarını bilsinler demişti. İsmail Aleyhisselam onu alarken, Cibril hacer esvede getirmiş İbrahim Aleyhisselam'a dermişti. Dolayısıyla nereden başlıyormuşuz? O köşeden başlıyoruz. İstilam niye denir? Doğru olan istilam etmektir. İstilam iki eli aralıklı secde eder gibi üzerine koymak ikisinin arasını öpmenin adıdır. İstilamın aslı budur. Tamam. Uzaktan işaret nedir? İstilamdan bedeldir. Anlaşıldı? Biz şimdi giderek uzaktan işareti istilam zannediyoruz. Öbürüne hacollehse de öptüm diyoruz. Kavga döş, ter tırnak öptüm diyor Uzaktan işaret istilam diyoruz. Hayır. İstilam nedir? Fiilen elle dokunmaktır. Arasını öpmenin adıdır. Dokunmanın adıdır. Uzaktan istiyaret ondan bedeldir. Tamam. Bunu yaptıktan sonra tavafa nasıl devam ediyoruz sağa doğru devam ediyoruz buradaki makamı İbrahim bu biraz daha bu tarafta olacak şey olarak hafif bundan da daha büyükçe olacak çok küçük gitmiş <gülüyor> varıyoruz bu istikamete doğru dön dönüyoruz dualar ederek dönüyoruz Duacığım, geliyoruz ne yapacaktık hatimin dışından yapacaktık aradan geçmek açık gözlüğü yapmayacaktık Dolayısıyla dışarıdan dönüyoruz rükm-i yamani hizasına geliyoruz Burada da uzaktan işaret ediliyor. Burada istilam yani dokunma vardır. Uzaktan işaret yoktur. Anlaşıldı mı? Bil bilinmeyen sıkısı şeylerden bir tanesi. Bir sürü insanın yaptığını göreceksiniz. Siz de yapacaksınız. Efe. Talebe arkadaşlara dedim. Bunun ihtisasını yapan kardeşler dedim. Niye orada elinizi kaldırıyorsunuz? İlk geldiğimizde böyle yaptık diyorlar. Alışıldı girildi böyle yapmaya devam ediyor. Bu geldik, devam ediyoruz. Dualar ederek yolumuza. Bu arada Rabbiniz etinize, Dünyada, hayatında ve, fil ve Sünnete uygun olandır. Bu çevrede oku. Hacer yeniden hizasına getirdiğimizde, selam verdiğimizde bir turu tamamlamış oluyoruz. Bunun adı nedir? Bir shouttır. Erkeklerin bu sırada remel, çalımlıca, edalıca hızlı yürümelere sünnete uygundur. Yalnız izdihamdan olmayabilir. Ama o neyin sünnetidir? Tavafın ilk üç şavtının sünnetidir. Deminki ıstıba neydi? Yedi şavtının da sünnetiydi. Tamam. Böylece buna ne dedik? Bir şavt dedik. Aynı şekilde iki, aynı şekilde üç, aynı şekilde dört, beş, altı, yedi yapıyoruz. Tavaf sırasında en uygun olan şey dua etmektir. Rehberlerde yazılan dualar hepsi tavaftan alma dualar değildir. Ama çoğu Resulullah'ın yaptığı dualardır, güzel dualardır. Bunun yerine şunu için başka dua yapılamaz mı? El cevap yapılır. Türkçe dua yapılamaz mı? Elbette ki yine yapılır. İnsan kendi gönlünden geçen dua edemez mi? Yapılır. Kur'an-ı Kerim okuyarak tavaf edilemez mi? Edilebilir. Hangisi eftaldir? Dua sünnete uygun olduğu için daha eftaldir. Anlaşıldı? Hiç dua yapmadan bir şey okumadan tavafa tavaf denir mi? Denir. Sevabı da o kadar olur. Bunun için ne yapılmalı? Tavaf böylece eda edilmeli. Şimdi tavafın bütünü nedir? Yedi şavttır yedi şavta bitirdikten sonra ayrılırken yeniden Hacı Aleyhisselat'e geliriz. Selam veririz. Ondan sonra yavaşça çaprazlamak. Dikine değil insanın yaptığı gibi akıntıya kendimizi vererek her seferinde sağa doğru kayarak ne yaparız? Arkadan çıkarız. Şimdi ne yapacağız? Tavaf namazını kılacağız. Arkasından tavaf namazını. Bu tavaf namazı vaciptir. Anlaşıldı? Demin ki yaptığımız umrenin tavafı farz umrenin farzıdır, rüknüdür. Şu anda kılacağımız namaz vaciptir. En faziletli yer makamı İbrahim'in arkasıdır. Sonra mümkün değil ama ben yine söyleyeyim. Mültezem nereye denir? Şu Kabe kapısı var ya buradan Kabe kapısının bitiş noktasına kadar olan yere mültezemdir. Bunun önüdür. Ama izdihamda mümkün değil. Sonra neresidir? Hücri İsmail'dir. Buralar faziletlidir. Buralarda yer bulamadık. Kabe'nin, Mescid-i neresinde kılsanız fazilet alırsınız. Kabe'de de kılamadık. Uygun olmadı. Gidip otelde kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Daha sonraki tavaf namazlarından bir tanesi mekruh zamanda yapmıştınız. Sonra kılarını unuttunuz. Gelip Türkiye'de kılabilir misiniz? Evet kılabilirsiniz. Yani Tavaf namazı ille şurada kılınca diye bir şart yok. Fazilet sıralaması var. Tamam. Tavafımızı yaptık. Namazımızı kıldık. Duamızı da yaptık. Şimdi niye geldi sıra? Zemzeme geldi. Ta, tam zemzem içmenin sırasıdır. Yandık. Kana kana zemzem içiyoruz. Arkasından bir, bir bölümünü de üstümüze döküyoruz. Neden? Allah Resulü yapmıştı onun için. Şimdi sünnet de var. Dolu dolu içmek, yani haddi aşacak derecede içmek var. Şey olarak arkasından bir bölümünü de başımızın aşağı döküyoruz. Eskiden zemzem kuyusunun orada inişi vardı. Şimdi tamamen gittiği yerine soğutuculardan akan zemzemler geldi hemen arka bölümünde makam İbrahim'in duvara yakın Safa Merve Ahşe'nin başladığı noktada zemzem şeyleri var orada içiyoruz İnşallah zemzemi içtik dinleniyoruz sayıda de gelecek ters yapıyoruz <gülüyor> bu kadar yorgunluk yeter <gülüyor> tamam. İnşallah daha önce yine söyleyeceğiz ama tavaf namazı geniş vakitli bir namazdır kerahat vakitlerinde kılınmasını Ebu Hanife Rahim Allah uygun bulmuyor. İmam-ı Şafi'ye göre kılınır. İmam-ı Şafi'de şöyle bir kanaat vardır. Bir namaz için meşru bir zaman varsa meşru bir sebep oluşmuşsa o namaz kerahat vaktinde de kılınır. Tamam. Mescide girdin, tahiyyetül mescid kerahat vaktinde de kılınır. Tavaf yaptın, Tavaf namazı keraat vaktinde de kılınır. Hanefilere göre ise tavaf namazı geniş vakitli bir namazdır. Geniş vakitli bir namazın riskli olan, kamil olmayan kendi ifadesiyle kamil olan olmayan bir vakitte edası doğru değildir. Kamil bir vakitte eda edilmelidir şeklindedir. Tabiiyah ta, namaz bittikten sonra yeni de tabi tamam tamam ne? kılan Kıla, kerahat vakti de kılamadınız kerahat vakti değil de kılamamışsanız mekruh evet. tamam kerahat vakti de kılamadınız Saye devam edebilirsiniz evet. tavaf sırasında bir ezan okunursa uygun bir yerde durusun namazını kılarsın namazdan sonra kaldığın yerden devam edebilirsin daha faziletlisi nedir? Hacerlesledin nizasına gidip de o şaltı yeniden başlamaktır. Kesinlikle. Dur dur dur bir de gelecek gelecek gelecek sen, sen Karadenizli de değilsin ama. Evet. Şimdi, dolayısıyla ne yaptık? Bu namaz ezan okundu pratik. Abdesin bozuldu. Makamı İbrahim'in braminizasına gelmiştin abdes ihtiyacı oldu. Gittin abdesini aldın geldin doğru olan onu diyelim o şaltı. Dördüncü şaftta başına geldi. Üç yapmıştın. Dörde giderken geldi. Üçün üzerine gelip bina etmendir. Yani dört, beş, altı o şekilde devam etmendir. Anlaşıldı? Saydı Ama saydı da öyle. Ama gittin eve. Yedin, içtin, uyudun. Yani dört şaftı yapmamıştı. Yedin, içtin, uyudun, şey yaptın. Gelip de yeniden baştan yapmak doğru olandır. E, tamam. Bir yapalım, evet. Saat 2'de Aliza Denecan hocamız gelecek. Sizden de ricam, e, derse katılmanız, kendisi Çanakkale'den geliyor. E, burada kalabalık <gülüyor> görmezse e, bizi dövebiliriz. Bu yüzden istihdamla kalmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bak, bunun üstüne çok yetişemez. Hocam, <gülüyor> umre tavafı yapıyoruz da, Nafile tavafı yapıyoruz. Yine tavaf namazı vacip. Ha, umre tavafı yaptığında umre fazla da tavaf şey, şey da sen ata yani umreye gittin umrede bir nafile tavaf yaptın arkasından namazı vacip. Evet. Yine vacip. Yine vacip. <gülüyor> İhramdan önce gusül almak sünnet midir? Evet sünnettir. Tamam onun için biz kısa geçtik yani evet. e, hazırlıkları yapma şeklinde yani işte Vusil alınması, tıraş alınması, sıhhi tedbirlerin alınması doğru olandır. Evet. Tavafa başlarken açılan sağ kol kaç şafttan sonra kapatılır? Yedinci şafttan sonra kapatılır. Namaz kılırken kapatılır olmalıdır. Omuz açık, namaz kılmak mekruhtur. Tamam. Bu yanlışlıkla birçok şu andaki rehberlerde remelle karıştırılarak üçüncü tavaftan sonra kapatılmalıdır zannediliyor. Hayır tekrar ediyorum. Söylerken bastırarak onun için söyledim. Arkasında sağ olan tavafın bütün şaftlarının sünnetidir istiba. Remel 3 şaftın sünnetidir. Tamam. Umre'ninkinde var. Mesela diyelim ki farz olan tavafı yapıyorsunuz. Sahini da önce yapmışsınız. Mesela onda yok. Zaten ihramda yok. Arada ihramlı olarak geldiniz. ihramdan daha çıkmadınız. Bir tavaf daha yapayım dediniz. Yok. Niye arkasında sağ yok? Say olan da Say olan da tavafta sayda değil. Arkasında say olan arkasında sağ olan tavafta sağ omzu açmak sünnettir. Değil tamam? Mi? Haccı kırana girdiniz, Vardı umrenizi yaptınız hep o ihramlı bekliyorsunuz. O sıralarda tavaflar yaptınız. Bu tavaflarda sağ omzu açmak yok. Tamam? Evet, devletten hakkınız olan bir parayı alırken zorunlu bir faiz veriyorlar. Bu para herhangi bir yerde kullanılabilir mi? Şimdi devletten hak şöyle, Diyelim ki siz devletten bir alacağınız vardı, Onu bundan 5 yıl evvel almak zorundaydı, al, al, hakkınızda. Alamadığınız 5 yıl gecikti bu 5 yılda kaybolan değerini bu paranın içinden alabilirsiniz anlaşıldı artanına tasatlık etmelisiniz enflasyona göre hesabı yapılır Yok. Tamam anladım anladım Enflasyona göre hesab hesabı yapılır enflasyonda küsürler fark eder İslam enflasyona göre e, işte bu değer 5000 lira mesela bundan önceki alım gücü neydi günümüzde aynı alım gücünü ne sağlar Diyelim ki 7000 sağlar. 2000'ini bunun içerisine alabilirsiniz. Geri kalanını devlete de iade edebilirsiniz. Banka olsa iade edersiniz demeyecektim. Devlete de iade edebilirsiniz. Ya bunun kanunu yolunu bulması lazım. Tasattık edebilirsiniz. Fakire de verilebilir. Hayır kurumlarına da verilebilir. Sınırlaması yoktur. Sadece fakirlerde ne var? Şahsa veriyorsanız boğazına giden gıdaya olmasın deniyor. Edebendir. Yoksa şart değildir. Evet. Devletten geldiği için ölü Özel birinden gelince iade etmelisiniz. Evet. E, iade etmelisiniz. Bankadan gelirse iade etmeyin çünkü faiz müessesesi. <gülüyor> Yılana biraz da zehir siz katmayın. O zaman alın fakirlere verin. Tamam. Hocam, Geçmişle bu. alakalı bir soru. Bu değerlemede mesela diyelim ki geçen e, şey söylemesi altın birden fazla yükseldi. Bunun kendisine... Altına değil, enflasyona göre. Altınlarla oynanmaya başladı esasen. Enflasyon bunun genel şeyidir. Alım gücü der onun için. Altın hesabı demez bizim kaynaklarımız. Yani o, o günkü alım gücüne, kıymetine göre hesap yapılır denir. Kendisi kafasına de göre daha fazla yükseldi Diğer... ya, Değil, değil. Onun için ne dedim? Enflasyon hesabı işte 50-100 mala göre değil. Bir mal genellemesine göre yapılır. Evet. Umre'de yapılan cezalar ödenirken öğrenci veya normal olarak ayrıma girer mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> Devamını da okuyayım. Bu dönem Umre'ye gittim. Bize öyle söylediler. Mesela aldığımızdan geri koparttığımızda 20 riyal ödeyenler vardı. Hocalar bize 10 riyal olarak ödetti. <gülüyor> Düşün. Şimdi e, şöyle diyelim, e, esasen deri kopartmada 10 riyal yeterli, yeterli fak bir şey. Ama öğrenci talebe ayrımı yok. <gülüyor> Pasonu gösteririz. <gülüyor> Ayrılısı diyelim. Ama yet yani deri koparmalarda yani böyle çok büyük e, değilse ve benzeri e, ceza da büyük değil. İhrama girmeden önce biderek. Ve kendini ve eşyaları hukuk ceza getirir mi? İhrama girme hayır getirmez. İhrama girmeden önce diyor. Dolayısıyla getirmez. İhrama girdikten sonra getirir mi getirir. En çok yaşanan şeylerden bir tanesi. Giderken sonradan aklına geliyor. Alen acele boğunun içerisine atıyor. Oradan şampuanı yakalıyor. O da lazım olur diye boğunun içerisine atıyor. Uçağa varıp da uçakta bir de otobüslerdeki gibi değil. Eşyalar üst üste biner. Turşuzun çıkar. Bir bastırıyor bir eşyalar. Bu şampuan içeride ağzında kıtı bayı atıyor. Şampu içerisinden çıkan şampuan da elbiseleri bir güzel boyuyor. Kadıncağız varıyor odaya yerleşecek. Bir de hemen yerleşmeye çalışırlar. Özellikle bayanlar e, her şeyi daha açıyor. Bir bakıyor ki şampuan elbiseleri götürmüş. Arkasından ne yaşanıyor? Bir de şampuan elbiselerin rengini de çıkartıyor. Eyvah hemen umreyi mumreyi her şeyi unutuyor o, onun telaşını el kol her taraf kokulanıyor bu kadar derdi yetmiyormuş gibi kadıncağıza bir de biz umre kurban keseceksin diyoruz artık olan oluyor <gülüyor> veda hutbesi zaman olarak ne kadar sürmüştür şöyle diyeyim yaklaşık 10 gün civarında yani peygamber efendim dönünceye kadar daha sürmüştür ama e, veda ha, hutbesi diyor haccı mı hutbesi mi hutbe şöyle peygamber efendimiz hutbeyi tek yerde okumuyor o hutbe gördüğünüz veda hutbesi bir bütün değildir hadis kitaplarına da bakın bütün değildir anlaşıldı veda hutbesinin bir dilimi Arafat'ta mescid-i olduğu yerdedir bir dilimi Ceberahme'nin yanında adağın hemen eteğinde düzlüktedir devesinin üzerindedir bir bölümü de bir bölümü Mina'dadır Tek bir hutbe değildir. Efendimiz bir konuşmada çok uzun konuşmaz. İnsanlar onun için hafızaya yerleştirir, onun için rahat aktarıyorlar. Anlaşıldı? Biz onu bütünleştiriyoruz. Eğer veda hutbesine örnekmesi.comda var. Bakarsanız altına ben hangi kaynaklardan alındığını da yazdım. Eğer taramaya kalkarsanız orada Buhari'den, Müslim'den, Süneni Ebu Davud'dan, diğer kaynaklardan farklı rivayetlerine o kaynakların aslına müracaat ederseniz hepsinde 3-5 satır bulursunuz. Şu bölümünü şurada, şu bölümünü buradadır. Anlaşıldı? Efendimiz hutbe irade edeceğim diye ve Davud bizim bütününü aynı anda söylemiyor. Böyle. Birkaç tane tavaf birden yapılarak, mesela üç tane 21 şart yapıldıktan sonra üç tane tavaf namazını birden kılabilir miyiz mekruh? Yani tavafa bitireceksiniz, namazı kılacaksınız. Buna tevali sünneti deniyor, böyle olmalı. Ama mekruh vakitte ise arada tavaf namazı kılamayacağınız için devam edebilirsiniz. Yeni yeni tavaflar yapabilirsiniz ama bunu mekruh olmayan bir vakitte üç tane tavaf yapıp da 3 tane namazını sonra kılarsanız bu mekruhtur. Tevali sünnetine muhalefettir. Tavaftan çıkarken tekrar Hac-ı Esvet istilam edilirmiş sünnete uygun olan budur. Evet tekrar edilen sünnete uygun olan budur. Terk etsek sünneti de etmiş olursunuz. Finansal kiralama yoluyla mülkiyete giren mal, ev ve araba istihami açılan hükmü nedir? Bu farklı bir şey ama şöyle diyelim yani finansal kiralama diye niye, niye diyorlar? Daha ziyade leasing akdine diyorlar. Hem kiralama hem mülkiyet iç içedir. Eğer İslami hüküm olsa biz buna cevaz vermeyeceğiz. Çünkü Efendimiz iki akdi iç içe sokuşturmayın diyor. Hem kiralama var bunun içerisinde hem aket var. Günümüzde insanlar bir ödeme ödemezse ne yapacağız biz diyorlar. Yani mülkiyetini verirsek bu insana ödemez bizde çaresiz kalırız. Bir güvensizlikten bir de vergilerden dolayı böyle bir uygulama var. Biz de bu açıdan bu sebepten dolayı bunu normal görüyoruz. Yoksa tekrar ediyorum bu akit mekruh olan, tahrimen mekruh olan akitlerdendir eğer İslami idare olacak olsa. Tamam? Yerleşik olarak Mekke'de oturanlar gezme amaçlı farklı bir ülkeye girip tekrar geri döndüklerinde ibadet amacı olmadan ihrama girmeleri Hanefilere göre gerekir. Hanbelilere göre orada ve Şafii'lere göre gerekmez. Tamam. Haçtan Mekke veya Medine'den biraz toprak veya taş getirmek günah mıdır? Olumsuz olaylara mesela rüyada rahatsız olma gibi neden olduğu söylenmiyor. Bir de bir bayanın eşi babası kardeşi yoksa yani mahram olan kişiler yoksa bir grup ile hacca gitmesi doğru mudur? Bu sorudan bıktım. <gülüyor> Şöyle diyelim. Mekke harem taşlarını, topraklarını Mekke harem dışına çıkartmak mekruhtur diye kitaplarımızda kayıt var. Anlaşıldı. Aynen. Mekke... 12 metre daha şu an alçak olduğunu söylüyor hocam. Neyin? Aynayın tepesi kesinlikle alçaldı. Şöyle diyeyim isterseniz. Yani şöyle diyeyim. Ben vardığımdan ilk gördüğümde bugüne kadar en az 3-4 metre azalmıştır. Ben hayatımda 3-4 metre azaldıysa bunu asırlara vurun. Neler geldi başına? Artık siz gerçi şimdiye kadar çok değildi eskiden ama. Yani şimdi insanlar daha çok gidiyor. Daha şey yani tepede elbette azalma var. Vadide de bozulma var. Evle doldu zaten. Hiçbir ev yoktu ilk gördüğümde arada vadi çakılla hafifçe böyle yükselerek devam ediyordu şimdi aradaki dağla <gülüyor> cebe, okçular tepesi arası şimdi tamamen evlerle dolmuş durumda şehitlik var yol var dışında da evler var şekli değişti az, azaldı dolayısıyla getirilmemesi asıl olandır ama bize göre Medine'de haram yoktur yani böyle bir duyguyla getirebilir mi insana fıtratan tesir ediyor hepten de caiz değildir diyemiyoruz ama onlardan beklemek yerine dua etmek e, teberrük var teberrük mesela el sürüyoruz öpüyoruz de hepten yok diye diyemiyoruz e, eşyaların kıymeti vardır o diyarın kıymeti vardır o diyarın malzemesinin kıymeti vardır efendimiz de biz Uhud'u severiz Uhud bizi diyor bu çok üzerinde bana hakikaten dokunan bir şeydir. Ben çok gurbetlerde yaşadım. Ee, köyümü görünce ilk yediğim çilekleri olur. Ee, kendiliğinden büyümüş. işte yabani fındıkları, yabani kuş burunları. Çalı çilek diye bir şey var. Bayılırım ben ona. Çalı çilekleri olur. Yer çilekleri olur. Niye? Onlar tabiatın kendi bağrından ekilmeden yetişen şeylerdir. Efendimiz de Uhud'la ilgili şöyle diyor. Biz Uhud'u severiz. Uhud da bizi diyor. Uhud'a geldiğinizde ne yapınız? Uhud'un edatından yiyiniz diyor. İdatı ne demektir? Yabani, dikenli meyvelerin adıdır. Alıç gibi, kuşburnu gibi, kendiliğinden orada sidir diye bir meyve var. Sidir gibi, yine leuze diyorlar, bir şey var böyle burgu bu, çekirdeğin kenarından nişastalı, tatlı bir şey var. Onun gibi, Kendiliğinden büyüyen dikenli meyvelerinden, yani ne demektir? Dağın kendiliğinden büyüyen meyvelerinden yiyin. Sanki siz o dağın misafirisiniz, onun da size ikramıdır, onun gibi yiyiniz diyor. Yani mekanlarla bağ kurmak insan olarak vardır, doğrudur, güzeldir. Efendimiz Medine'yi bile uzaktan görünce seviniyor. İşte Taybe diyor, Taybe'ye geldik diyor, güzel şehire geldik diyor, hoş şehre geldik diyor. Bunun gibi duygular vardır ve doğru olandır. Eşyalarında da bir değeri vardır. Ama dediğimiz gibi Mekke haraminin eşyasını dışarıya çıkma taşın toprağın dışarı çıkmak mekruh görülür. E bu belli bir gayeye matuf değilse meşru bir gaye yapılmamalıdır. Ama böyle bir rahatsızlık şu da hepten önü kesilsin de istemiyorum. Çünkü insana ruhen de tesir ediyor. Bazen o fayda etmese bile insanın o fayda edecek duygusu var ya, o fayda ediyor insanoğluna. Bir insanla ilaçlar aynıdır ama hasta inanıyorsa ki şu hap şu haptan kendisine daha iyi geliyor iyi geldiğine inandığı hapı kullanmalıdır. Neden? O psikolojisine tesir edince vücuttaki tesir oranında, moral oranında daha yüksek oluyor. Bu da sıhhatine tesir ediyor. Bu yüzden dolayı. Tamam. Son sorusu vardı ama çok sık geldiği için yarar cevaplamak evet. istemediğiniz. Bir de bayan ha bir şey eksik kaldı diyorum. Gene söyleyeyim. Şahsidir kusur etmeye açıktır. <gülüyor> Biz bir bayan Umre'ye gideceğiz, hacca gideceğiz zaman diyoruz ki kendisine de bakıyoruz. Diyoruz ki mahzuru var mıdır? Var. Gidelim mi diyorsan git. Niye? İnşallah kazancın kaybından çok olur diyoruz. Bundan, bundan dolayı. Ama maazallah orada bir rahatsızlık olsa giden insanı biz olgunluk zannettik de veya şu zannettik de hafif meşrep olsa mahsuru hakikaten büyük İmam Şafir radıyallahu an niye cevaz veriyor? Saliha kadınlar arasındaysa gidebilir diyor niye? Düşse kalksa o kadınlar hem ona yardım eder hem de ayağa kaysa veya gaflete işleyecek olsa iyi eder böyle bir duyguyla izin veriyor Şimdi günümüzün hem getirdiği emniyet var, hem getirdiği uçak seferleri var, organizeler var, bu güzel. Günümüzün getirdiği bir başka olumsuzluklar da var. İnsanlar daha serbest hareket ediyorlar, trafik var, şu var, daha oradan oraya çok rahat gidebiliyorlar. Diğer insanlardan çok vakit kopa kopabiliyorlar, izdahan daha yüksek, izdahan da daha çabuk kaybolabiliyorlar. Bütün bunların getirdiği sıkıntı da var. Bütün bunları hesap ederek hareket etmekte fayda var. Aile içerisinde bir kere bir mahrem varsa, gidebilecek insan varsa en doğru olan onunla gitmektir. Ama şöyle bir şey daha görüyoruz. Sülalede bir tek o arkadaş var. Veya bir tek o bayan var. Başka anlı secdeye giden yok sülalenin. O da gidemiyor ne yapacak? Biz bu tip insanların yani gidebilirsiniz, ondaki samimiyeti de gerek gidebilirsiniz diyoruz. Bizim bir kardeşimiz vardı. Bütün ailesinden hiç namaz kılan yok. Babası sol zihniyetli öyle diyeyim. Ne var kendisine takılırdık ailede durumun nasıl diye babamla aşırı solculara karşı beraberiz derdi. Bütün kardeşleri aşırı solcu, babası muhtedil solcu. O da namaz kılmıyor, diğerleri de namaz kılmıyor. Bütün birlikteliği o kadar aileyle beraber. Onun dışında arkadaş sanki o dünyadan olmayan bir arkadaş. Onun gibi bu şekilde bayanlar da var. Bir kadıncağız geldi, sülalesinde bir başka namaz kılanı tanımıyor. Şimdi çocuklar da kendisine çok düşkün günlük telefonu diyor. Annem nasıl? Çok merak ediyorsan çık gel diyorum. O arada uzaktan doğru telefonla annesinin hatırına hadise soracak evlatlık vazifesini yerine getiriyor. Annesinin halini sorman değil diyorum. Annen için yanında bir kere namaz kıl diyorum bak nasıl seviniyor. Uzaktan sonra gönlüne edeceğini namaz kılmak nasıl gönlü oluyor kadıncağızın Sülale de namaz kılan yok bunun gibi hadiseler var bütün bunları düşününce ne diyoruz yani böyle bir ee, dediğim gibi gidin İnşallah eciniz daha ziyade olur kazancınız bol olur ama bu yolun mahsuru var mı var diyoruz aklımıza başka şeyler de geliyor İstanbul'da nereden başlasın diyelim ki Esenler'den çıktınız Kartal'a gittiniz hacca gitmiş kadar İstanbul'un da tehlikesi var bütün bunları zihninizde yoğuruyorsunuz ama yine de peygamber efendimizin onu da unutmayalım. Bir kadın bir kadın sefere, yolculuğa mahremsiz çıkıyorsa yani bunu doğru bulmadığını açık olarak efendimiz vurguluyor. Hepsini hesap, etmeden, hesap ederek hareket etmekte fayda var. Eh, ahkam bütünüyle değişmez. Tek açıdan da karar verilmez. Eh, i̇nşallah bütün bunları değerlendirerek karar verilmeli. Ben işte yanında mahremi yoksa, böyle bir imkanı yok ise, kendi olgunsa, bilgisiyle, görgüsünü, haçlığa, beytullahı görerek, medineyi görerek, orada yaşananları görerek istiyorsa, olgunlukta gö görecek şey yaparsak gidiniz. inşallah ecenin çok olur diyoruz ama dediğim gibi önünde bu engellerin olduğunu bir hak ve hakikat olarak bilmemizde fayda var. Nema. Evet. Çünkü hastalığı var, sağlığı var. Ee, dediğimiz gibi e, insanın kaybı var, düşüp kalması var. Ya adamcağızın kaybolduğu gibi ka kadın da kaybolabilirdi ama kadınlar genellikle biraz daha çekingen oluyorlar. Erkeklere kadar kaybolmuyorlar. Adamcağızın bir tanesi gelmiş, me me şeyde merdivende oturuyor. Dokunsana ağlayacak. Yanına vardım. Hayırdır ne oldu dedim. Ya dedi hanımı kaybettik. Nerede kaybetti? Ebu Kubeys dağında. O zaman Ebu Kubeys dağının üzerinde Bilal Mescid dediği güzel bir mescit vardı. Hem oraya gidip idare ettiler, hem de oradan aşağı Kabe Kabe'yi şey görülüyordu. Şimdi Ebu Kubeys dağında da insan kolay kolay kaybolmaz. Çünkü orada grupla girdi, grupla çıkar. Dedim, yani yenge sizinle beraberdi, evet. Nerede yok? Camiye girdim, çıktım, yok. Grupla mı gittiniz? Evet, grupla gittik. Grubun diğer fertleri var mıydı? Yok. Desene dedim sen ben kayboldum. Kadıncağız kayboldu. Sen kendin kayboldu. Yenge dedim grupla beraber gitti. Sen dedim camiye girdin. Orada milletten koptun. Ondan sonra kayboldu. İnşallah dediğin gibidir hocam diyor. ne, ne korkma merak etmedim. Kadınlar e, daha ihtiyatlı davranlar Gruptan kopmadılar. Grupla beraber çıkıp gelecek. Grupla beraber çıktı geldi yenge. geldi bu kaybolmuş. Kanı mı kaybettiğini zannediyor. Öyledir. Oldu inşallah. Allah'a emanet olun.